Çıkkastı Kainat bugün 19 Temmuz Pazartesi Yıl 2010 Ay 7 Gün 200 Hızır 75 1431 Hicri Şaban 7 1426 Rumi Temmuz 6 Fırtına Yağmur Yemek Listesi Gün 200 Kalamar Tava Puf Böreği Zeytinyağlı Enginar Salata Tahin Elba Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi de başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra Arvi, ve Yürkan Vahis'ten oluşan ekiple birliktesiniz Volkan Artunç tatilde. Günaydın. Günaydın. Pick Up The Pieces adlı parçayla parçası benden diye de çevirebiliriz. Average White Band'in çok tanınmış parçasını çalarak başladık. Alan Gorey İskoç grubu basçı grubun kurucusu Average White Band'in kurucu elemanlarından basçı gitarcı klavyede çalıyor ve aynı zamanda da şarkıda söylüyor. Onun doğumu bugündü. 19 Temmuz 1946'da doğmuştu. Onun için çaldık ve ona bir günaydın alın dedik. Yolumuza da başlayalım. Yolculuğumuza başlayalım. ...ağır ve sıcak bir yolculuk olacağının... ...garantisini verebiliriz havalar... ...çok sıcak ve dünyada... ...yeryüzün... Ya, ...yani şu kainatta... ...gelmiş geçmiş en sıcak... ...altı ayını kayıtlara... ...geçirmiş durumda... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Ulusal Okyanus ve... ...Atmosfer İdaresi... ...NOAA diye kısaltılıyor... ...N-O-A-A diye... ...ve Kanada, Afrika... Avrupa ve Orta Doğu'nun büyük bölümleri anormal sıcaklıklarla karşı karşıya olduğunu açıklamış ve bu art arda art kaydedilen 6. ay olduğu da bitti. Yani Temmuz'a kadar. Kuzey Yarıkürenin tamamından bahsediyorsun gibi bir şey oldu. Abi. Kanada, Afrika, Orta Doğu. Evet, <gülüyor> öyle açıklamışlar yani. Büyük kısımları bunun diyor. Evet, bütün Kuzey Yarıkürenin anormal şeylere girmiş durumda. Ve bu kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayıtlara geçeceğini gösteriyor. 2010 yılının ilk 6 ay çünkü 1998'in ilk 6 ayından daha da sıcak olmuş. En sıcak yıl kıl payı farkla 1998 idi şimdiye kadar bir de 2005 var 2005'i çok az farkla geçiyordu 304. ay birbirini takip eden hem kara hem de yani toplam kara ve yüzey deniz yüzey sıcaklıklarının 20. 20. yüzyıl ortalamasının üzerine çıktığını açıklamış NOAA korkunç şeyler bunlar tabii tüyler ürpertici ama ne yapalım yani 304. aydır. ortalama sıcaklık 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde seyrediyor. Yani ilk 10 yıl içinde bütün rekorları kırmayı başardı Dünya. Küresel ısınma var. Şimdi ve burada ve büyük bir felaketin içindeyiz. El Niño, o kent olayı, sıcak akıntı ve sıcak su olayı bu. Şimdi bitti diyorlarmış ama yalnız asıl barındığı Pasifik, Ekvator Pasifik'te değil, aynı zamanda da anormal dünya, küresel sıcaklıklara da katkıda bulundu demiş J. Laura Moore ve NOAA'nın baş iklim analizcisi. Tabii bunun şimdi çok yakın vadideki sonuçlarını da konuşuyor insanlar. Çok büyük kuraklık ve tarım alanlarını, hı hı. hasadı ciddi olarak etkilemesi bekleniyor. Rusya'da mesela olağanüstü hal ilan edilmiş. Sıcak dalgası Rusya'da ve orman yangınları var. Pek sık rastladığımız bir şey değil. Hı hı. En azından böyle kuzey. Rusya'da denilenler. Yani ben hiç, şimdiye kadar hiç hatırlamıyorum. Yaptık mı haberini sen de. Bak Rusya'dan orman yangını haberi hiç hatırlamıyorum ben. 37 derece olmuş Moskova bazı yerleri. Yani herhalde Moskovalılar da şaşırmışlardır. <gülüyor> Ve Rusya'nın e, tahıl, e, yani ta, tahılla uğraşan e, şeyleri, tarım odaları ne derler? Ziraat odaları, finan gibi şeyleri ülkenin 130 yıldan beri gördüğü en korkunç. Yani 1880 gene oraya geliyoruz kayıtların tutulduğu yıldan beri en korkunç kuraklıkla karşı karşı olduklarını açıklamışlar. Avrupa'da Avrupa bölümlerinde Rusya'nın ve Avrupa kesimlerinde zaten 25 milyon akerlik bir alan onun şimdi tam şeyini bilmiyorum. hektara nasıl çevrileceğini ama 25 milyon akerlik bir bölüm mahvolmuş. Ve Rusya'daki sıcak dalgasının çok daha büyük bir sistemin bir parçası oldu Avrupa'da o da e, ürünlerin kurmakta sararmakta ve orman yangınlarının yanıp yolların yollardaki asfaltların da erimesiyle devam etti. Yani Rusya'daki Ural dağlarından Batı Almanya'ya kadar tamamen kasıp kavurmuş durumda Avrupayı sıcak dalgası ve tabi şey normal olarak mesela daha sıcak Akdeniz bölgeleri şimdilik kurtulmuş durumda mesela Türkiye'de de büyük bir şey olağanüstü bir şey hissedilmedi daha, daha fazla da olabilirdi ve şimdi e, hava tahmincileri önümüzdeki bu hafta yani içine girdiğimiz bu hafta daha da büyük yangınlar Pardon sıcaklıklar Artan sıcaklık dalgası Sıcak dalgaları bekliyorlarmış Britanya'da 1929'dan beri En kurak yıl yaşanıyormuş 29'dan beri 70-80 sene Oluyor herhalde hı hı. Ve tamamen Bahçelerin İngiliz bahçelerinin Sulanması yasaklanmış yani Sıksızk olan bir şey evet. zaten Kuzeybatısında ülkenin yasaklanmış. Ve Berlin'de de e, uzun, e, mesela mayolarda yasaklanmış. Nasıl? Evet, öyle diyor. Uzun. Çünkü çok fazla su emiyorlarmış diye. Yani havuzlara gidiyor şeyler. Ha. Koşturuyor Almanlar. Gerçekten çok Alman bir hesap Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani iş buraya vardıysa... iş buraya vardıysa belki mayolar dışında başka bir şeyler düşürseler daha iyi olabilir bence yani. Bence de. Yani anlıyorum iyi niyeti çok güzel ama yani... <gülüyor> Uzun mayoları yasaklamışlar. Ben biraz... Yani tekrardan slip mi giyiyoruz? 80'lere dönecek miyiz? <gülüyor> evet. Böyle bir şey mi? El Bornozu falan da yasaklamışlardır herhalde. Evet, El, El Cezire'den okuyordum. Bu satıra geldiğim zaman iyi anlamadım diye düşündüm herhalde yani eski bir film seyreder gibi oldum filan gözümün o çizgili eski mayolar geldi 1930'ların çok daha ekolojikmişler hiç öyle düşünmemiştik ama <gülüyor> evet <gülüyor> onu yasaklamışlar ayrıca başka yerlere de bakılacak olursak Tayland'ın kuzeyi 20 yılın en büyük kuraklığıyla boğuşuyormuş İsrail'de de 1920'lerden bu yana, yani 80 küsur hmm. yıldan beri, ya da 80 yıldan beri işte en uzun ve yoğun e, kuraklık yaşanıyormuş. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde daha de aynı problemlerle karşı karşıya olduğunu belirtmek lazım. Zaten Noah'nın yaptığı tahminlerde özellikle e, Diffenbaugh diye önemli, bu konuların en üzerinde duran uzmanıyla demokrasi nağda Amy Goodman ve Juan Gonzalez konuşmuşlardı. Yaptığımız son araştırmanın sonuçlarını yeni yayınladık diyor Noah Diffenbaugh ve Akdeniz içinde felaket bir şey öngören bir makalenin de yazarlarından biridir Noah Diffenbaugh. Hı hı. Yani mesela 2030, 2040'ta filan. Hiçbir şekilde Orta Doğu'da belli saatlerde sokağa çıkılamayacağı sonucunu çıkaran bir modelleme yapmıştı. Şimdi bu son araştırmada kendimiz bile inanmakta güçlük çektik. Yani çok yakın gelecekte Amerika'yı ve dünyayı ciddi kasıp kavuracak sıcaklıklar. Bizim tahminlerimizin her türlü tahminimizin de üstünde çıktı diye açıklama yaptı. Noah Diffenbaugh diye bir iklim bilimci. Yani Midwest diye bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Orta Batı diye bilinen buğday ambarı, tahıl ambarı olan bölgede hem mısırı, buğday değil de mısır daha çok ve soya ürünlerini fena halde kaygılar e, kaygılıymışlar. Nebraska, Iowa, Missouri gibi yerlerde. Ve... E, Haziranda da Arktik bölgede, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki deniz buzu en ince seviyesine ulaşmış. Jakobshavn Isbra, Isbra buzulu da en büyüklerinden biri Grönland'ın 3 kilometre karelik bir alanı bir keresinde kopup gitmiş. 3 kilometre karelik bir buzul kopmuş. Kuzdağ, şimdiye kadar kaydedilen en büyükmüş Bir kere de kopan Fakat Gene de acaba 2007'deki e, şey, Rekor kırılacak mı? Kuzey Kutbu açısından Ve 2005'te ayrıca e, Hala rekoru elinde tutacak mı? Yoksa 2010'a mı devredecek? Bunun, hı hı. Bunu göreceğiz demişler yani El Niño bitmiş O yüzden belki de La Niña'ya Geçiş var ...onun kız kardeşi olan... Hı hı. ...o da serinletici bir etki yapabilir... ...ikinci döneminde... ...belki de en sıcak... ...yıl olmayabilir demiş... ...şimdi ilginç tarafı Türkiye'deki... ...gazetelerin bazılarında gördüm... ...sadece bu bölümünü almışlar... ...büyük sıcaklar var ama... ...gene de rekor kırılamayabilir... ...bölümünü ağırlıklı olarak veriyorlar... ...öyle görmek istiyorlar... ...ne yapalım yani... Ya, ...olumlu olanı öne çıkartmak en azından... Ee... Gazeteci'nin şanından. İyi bir tavır. Daha beterlerine dair de bugün belki bir şeyler söyleriz. Söyleyeyim. Beterin beteri var <gülüyor> yani. Evet. Bir de Arjantin'den bir haber vereyim. 9 kişi ölmüş. Soğuklardan. Hmm. tabii orada evet, kış mevsim evet. yaşanıyor ve aşırı soğuklardan. Ayrıca Paraguay, Uruguay ve Bolivya'da da ölüm haberleri geliyor. Büyük, yoğun Buzlanmalar varmış Şimdi onu bu meseleyi burada kapatalım Yılın gelmiş geçmiş Yeryüzünün en sıcak yılına giriyor muyuz girmiyor muyuz tartışması Rekor kıracak mıyız heyecanlı Belki de ahtapot poğla sordurtabiliriz Olacak mı olmayacak mı diye Bu arada bir başka ahtapot poğla sorduracağımız başka bir soru var Kapak çalışıyor mu çalışmıyor mu BP'nin kapağı. Ee, yani polim bu konuyla çok ilgileneceğini düşünmüyorum. Pol kendi akvaryumunda rahat, güvende. Kardeşleri ise bitmiş durumda. Evet. Meksika körpüzündeki <gülüyor> kuzenleri, akrabaları ve kardeşleri değil mi? Ee, BP şirketi kapak çalışıyor demiş. Elimizde böyle bir haber vardı hafta sonunda. Ee, BP diyor ki şimdi son durum şuydu oraya yeni bir kapak takılmıştı işte sızıntının akıntının neyse bu olan şey ee, kapatılması için yeni bir kapak takılmıştı bu kapak perşembe günü yerleşmişti kapağın etkili olduğu işe yaradığı sızıntının durduğu falan filan haberi gelmişti BP zaten kapağın çalıştığını onayladı ama son bir testler daha yapılacaktı bir süreye daha ihtiyacımız var net olarak tamam bitti demek için diyorlardı ki e, kapanamadı. kapanamadı. Galiba. Yani evet ben son gelen haberlere en azından sızıntının evet, devam ettiği yönünde. Evdekilerle konuşuyordum. Kapanmış dedim. Burun kıvırdılar. Hı -hı. Niye öyle diyorsunuz dedim ben de. BP'nin kendisi söylemiş. Kapandı işte. İhtiyattı bir dil kullanmış ama o da ihtiyatlı bir. Dil. Hı -hı. Fakat hakikaten şey olmamış anlaşılan. Darca mailin ...de bildirdiğine göre... ...bir son dakika haberi yapmış... ...87 günden sonra... ...ilk defa... ...Meksika Körfezi'ne ilk defa... ...Makondo kuyusundan... ...petrol... ...sızmadı görünüyordu... ...11 Temmuz'da... Transocean, ...Discover Inspiration gibi güzel adları olan yerden... ...kapak indirildi... ...fakat... ...her şeyin o kadar iyi olmadı. ...ortaya çıktı... ...çünkü komutan... ...Sadi Alın... ...yeterince basınç... ...yükselmiyor... ...demiş ve o zaman tamam... Yani ...yükselmiyorsa iyi... ...tutacak demek kap kapak falan... ...fakat... ...BP'nin sürekli olarak... ...bu konuda yalan söylediğini artık... ...dünya alem biliyor sağır sultan bile... ...duymuş olduğu için... E Acaba kuyunun yanından bir yerden de sızma oluyor mu diye bakmışlar ve maalesef deniz zibinde, deniz kırılmış deniz yatağı galiba. Yani bütün BP'nin bu korkunç, Meksika körfezindeki korkunç faciasının bütün diğer yönleri gibi gene herkes beklemek ve bunun ne kadar kötü olduğunu öğrenmek zorunda. Orada dolaşmış bir küçük uçakla beraber fotoğrafçısı Erika da birlikte Darjemay Yani böyle bir şey Kimse görmemiştir Filan diyor Yani Kokudan durulmuyormuş nefes almamayı Düşünmüş açık uçakta uçarken Bir süre nefes almamış Çünkü tamamen kimyasal bulutların içinden Yalnız petrol değil dökülen hı hı. Kimya bulutlarının içinden Yani en geçiyor ve en korkunç Şey gibi Bilim kurgu filminin ötesinde bir şey. Yani deva, bütün yangınlar ya, var ortalıkta. Çeşitli yerlerde fotoğraflarda görünüyor. Ve direkt yangın bulutlarının içinden geçiyorsun. Kimyasal atıklara kalmamak için. Ve tam bir ölüm manzarası diyor. Yani insan yapımı, yıkım. ...kırıp dökme ve... ...tam bir cehennem manzarası diyor... ...dünyanın üzerine çıkarılmış... ...yani tamamen doğa dışı... ...bir manzara... ...körfezin... ...bütün deniz hayatının... ...denizin üstünde... ...ve içindeki hayatın... ...bütün ekosistemin... ...ve onlara bağlı olan... ...bütün hayatın... ...sürekli bu felaketin... taarruz altında olma ol ol olmadığını... ...düşünmek... ...imkansız demiş ve yüzlerce fotoğraf çekmişler. Sadece ölüm görünüyor. Denizin rengi yer yer bambaşka. Kahverengi, hı hı. mor filan. Kaotik buumlar, bu bum denilen şamandıralar var. Her taraf yanmış, yakılmış şeyler. Mars denilen bu bataklıklar, bu sulak alanlar filan. Yani renkli fotoğraflara bakıldığı zaman insan hakikaten sözün ...gerçekten bittiği yer olarak... ...düşünebiliyor bunu. Ve... E, ...çok az hesaplanmış zararlar... ...filan. Bu öyle... ...hiçbir şeyle kıyaslanabilecek gibi... ...bir durum değil. E, ve... ...ölüm kol geziyor yani oralarda. Hala bir pi durdurduk. Şimdi son haber şu... ...biz e, şey diyor... Hükümet biz yeni bize yazılı bildir ne oluyor demişler. Bir, bir miktar mesafedeki petrolün, petrol kuyusunun belli bir mesafesinde CNN.com'da da okuyoruz. Federal hükümet demiş ki kuyudan bazı uzak bir yerde bir sızma mı diyeceğiz ona akıntı geliyor. Ne bir şey akıyor ama ne kadar boyutta ne belli değil. Galiba ama CNN e vesaire bütün ajanslara da çıkmaya başladığına göre artık bu son takılan kapan başarısızlığına dair netleşildiği ve bunun resmi olarak açıklanacağını da düşünmek yanlış olmaz herhalde. Evet yani petrol akıyor devam ediyor bir de üstelik belki de kuyunun başka yeri çatladı. ...deniyor. Şimdi son şeyler... Böyle, ...denizin dibinde bir çatlak... ...olmasından bahsediyorlar. Artık... ...avatar ötesi... ...bir durumla... <gülüyor> ...karşı karşıyayız galiba. Yani... E, ...kuyu belki de... ...kırılmıştır ve... ...petrolle metan gazı ki... E, şey kadar yoğunmuş, petrol sızması kadar metan da çıkıyormuş aynı hı hı. zamanda bu da daha da öldürücü çünkü oksijeni tamamen yok ediyor hem suyun içinde hem denizin dibindeki mesafelerde ve belli belirsiz noktalardan da petrol ve gaz çıkmaya başladığı gibi bir haber var. Ondan sonra son çıkan işi söndürsün. ...vaziyeti de olması ihtimali var... İnşallah öyle olmaz yani... ...fakat yani Reuters'ın son haberi de... O, ...okyanus tabanında... ...Meksika körfezin dibinde... ...sızma görmüşler yeni... ...yani... ...başka yerlerden... ...akış devam edecek deniyor... ...fakat şey... ...Duxettles öyle dememiş... ...BP'nin sorumlusu... ...baş operatörü... ...ne demiş... Yani Ağustos'a kadar kapatacağız ve böyle ağır çamur ve çimentoyla dolduracağız. Hı hı. Umutluyuz demiş yani. İyi niyet göstergeleri de var. BP şey demiş mesela yani bir daha bu kuyu kullanmak kullanmamak böyle bir derdimiz yok. Yani tamamen kapatmak ve bu akışı durdurmak istiyoruz. Derdimiz Kâr bu demiş. Kar peşinde değiliz. Hayır hayır hiç karla falan alakası Ama yok. Ama o zaman bence hissed hissedarlar toplantısında atmak lazım onları. Niye? İşte, e çünkü asıl görevleri kar etmek. Böyle bir şey yapıyorlarsa sorumlu olurlar. Ama işte hani karın bile durduğu bir nokta var herhalde. Yok hayır olamaz. Kanuna olamaz, aykırı kanına yıktırır. Dava ederler ve e, cezalandırırlar onları. Tek yapmaları gereken şey kar etmektir, Karı maksimize etmektir. Ciddi söylüyorum. Evet tabii. Yani sonuçta bunun için görevlendirilip, bunun için iş alınıyor. Kanun da <Gülüyor> böyle yani. Sorumlu olurlar yani. <gülüyor> Şimdi, bu ufak bir sorumluluk sayılabilir bu arada ama. E, ama Henry Ford öyle olmuştu biliyorsun. Kapitalizmin kurucusu Henry <gülüyor> Ford. işçilere ucuz araba verelim bunu yapanlara. T modelini demiş Ford'un. Ki daha çok satış olsun. işte Sürümden kazanırız filan diye. Dava etmişler ve kazanmışlar istediler. Şirketin kurucu müdürünü Ford'u. Ve mahkum olmuştu. Onun için yapamazlar yani. Önce petrol ve şey kar gelir. Ama e, bakalım biz hala da şey terminolojisi kullanılıyorlar. Onu da çok seviyorum. Bu kuyuyu öldüreceğiz. Killing. Her şey Hı -hı. öldürmekle tabii, tabii. ilgili. Savaş bu çünkü. Böyle ve evet biz bir daha artık... ...körfeze petrol sızmasını istemiyorsa demişler. Çok iyi niyetliler yani. Fakat hükümet de tespit etti. Kapatılan petrol kuyusu yeniden açılabilir diyorlar... ...ve bize bir plan sunun demiş. Benim en sevdiğim tavırlardan biri de bu. Amerikan hükümeti. Bakın bize bu sefer yazılı plan verin diyor. Petrol, nihayet Voice of America'da Türkçesini değiştirmiş petrol püskürten kuyuya diyor. Nihayet sızdıran dememiş. Artık sızıntı mı kesmiyor tam. Evet. Yani kapak etkili demişti önce bir, bir kapattık. Kuyu tamamen kapatılıncaya kadar yerinde kalabileceğini açıklamıştı Duck Settles. Ama bir şeyi de anlamak mümkün değil. Hiçbir şey anlamak mümkün değil. Günde 60 bin varil petrolü denize fışkırtan kuyuya takılan kapak Görevi yerine getiriyor. Ve öyle de bir şey yapacağız ki diyorlar. 80 bin tona kadar da toplayacağız. 80 bin var ile kadar. Ama 60 bin akıyor diyorlar bir yandan. Sonra 80 bin. Yine bir kuyu problemine döndük yani senin meşhur. Üniversite sınavları da geçti değil mi? Geçti geçti de işte. Ee, geçen var kalan var ne yapacaksın? Evet. Yani bu... Uh böyle geçiyor. Dünyaya bunlar fışkırdı. Bir de başka ölüm fışkıran dünya var. Maaş kuyruğunda bekleşirken Bağdat'ta intihar saldırısı 43 kişi mi? En az. En az 43 evet. Hatta 46, ha, 46 gibi sayılarda gördüm. Evet 46'yı da Bozul Amerika'da gördüm. Şimdi El Kaide'ye karşı bir milis grubuymuş bu. Hı hı. Maaş sırasındalarmış. Bağdat'ın güneybatısındaki Sünni mahallesi, mahallesi Rızvaniye'de, Rıdvaniye'de Rıdvaniye'ye de askeri üstünün dışında. Gene de askerleri çekeceğiz demiş Amerika. Merak etmeyin bir şey yok demiş. Yok. 50 binde bırakıyorlar zaten ama sorun yok. Güvenlik sağlandı, Son gözaltı merkezde Iraklara teslim edildi evet. falan. Her şey çok yolunda tıkır tıkır devam ediyor. Herhalde öyle düşünmemiz lazım. Süreç ya biraz yavaş ilerliyor. Martta seçim yapıldı hala hükümet yok. Böyle bir şey işte. Pakistan'da Şii konvoyuna saldırı var. Hı hı. Yani Irak'ta Sünni'lere saldırı. Pakistan'da Şiilere saldırı. 18 ölü en az. Militanlar ikisi kadın en az 18 kişiyi öldürmüş. Çok sayıda yaralı var. Geçiyorum bunları. Bunlar tamamen umur adiye. Gündelik haber olarak Afganistan'da 5 NATO askeri ölmüş. Dökümünü ister misin? İkisi vatandaşlı İngiliz. İkisinin Amerikalı 5. bilmiyoruz. Açıklanmamış uyrukluğu. Bu arada Helmand Vilayetindeki operasyonlarda e, eroin bulunmuş. İki ton işlenmiş eroin. Sekiz yüz kilo bulunmuş ne bu arada? Yani yine burada bir mantık hatası Ele yok Ele geçirilmiş. Mu? Yani çünkü hani zaten e, ülkenin resmi olarak ekonomisinin yüzde doksandan fazlası eroin ticareti. Yani ne bulunacaktı ki başka? Hani ada çayı bulunsa haber olabilir. Çünkü böyle bir ticaret cinsi yok Helmand'da. Yani neyse. Kekik. Şaşırıyor gibi yapmamız lazım. Kekik de bildiğim kadarıyla çok tutmuyor ama. Kekik tehlikeli ama onu biliyoruz. E tabi kesinlikle. Öyle. çok tehlikeli. 2 ton işlenmiş eroin. 800 kilo afyon ham halde. Yani 3 tonluk bir. 3 tona yakın bir malzeme. Bu arada 90 kilo da amonyum nitrat. Herhalde gübre için değil mi? Afyonları yetiştirmek için yoksa bomba yapmak için. Her ikisi de olabilir ama büyük ihtimalle bunu bomba olarak mı saymışlar? Evet. Heh, tamam tahmin etmiştim. Çok sayıda militan gözaltına alınmış neyse ki. Kabil'de ayrıca Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan intihar saldırısında en az 3 ölü. Patlama mahallinden televizyon görüntüleri var. yolun ortasında ters dönmüş bir motosiklet. Güvenlik önlemleri de sıkılaştırılmış uluslararası bir toplantı olduğu için. Bu da öyle. Taliban'ın roket saldırılarına karşı. Irak'ta da Süleymaniye'de bir otel yanmış. En az 29 ölü bazı kaynaklara göre en az 40 kişi kadın ve çocuklar dahil ve pek çok yabancı Amerikalı Bangladeşli, Lankalı, Filipinlerden, Kanada ve Kamboçya'dan ve bazı Afrika ülkelerinden bir uluslararası toplantı mı olacakmış neymiş 7 saatlik bir yangın ee, bir de polis noktasına roketli saldırı Türkiye'den Hakkari Yüksekova'da saldırıda roket polis noktasına isabet etmemiş can kaybı yaşanmamış Böyle bir şey var. Amerikan ordusu da bunalımdaymış. İntihar sayılarının arttığına dair yıllardır verdiğimiz haberlerden birisi de yani düzenli bir yükselişten bahsetmek galiba mümkün. Çünkü sürekli olarak intihar sayılarında rekorlar kırılıyor Amerikan ordusunda. Özellikle işgal başladığından beri Afganistan'da ve Irak'ta. Fakat Sa bu rakama inanamadım evet. yani hakikaten. Bayağı yükselmiş olduğunu söylemek gerçekten mümkün galiba sadece Haziran ayında 32. Evet yani buna hakikaten gene tıpkı deminki El Cezir haberinde uzun mayoların yasaklanması haberi gibi gözlerimi ovuşturmak zorunda kaldım yani. Yani mümkün. korkunç bir sayı 21'i muvazzaf görev başında asker 11 ise yedek askermiş intihar eden askerlerin. Geçtiğimiz yılın ilk alt ayında toplam 88 asker, bu yılın ilk alt ayında toplam 80 askerinde intihar ettiği haberin içinde Anka tarafından verilmiş. Haziran çok büyük bir anomali gösteriyor herhalde o zaman. Tek bir ayda yani bütün yılın neredeyse yarısı diyeyim, yani üçte biri geçen yılın üçte biri bir tek bu senin Haziran ayında. İntihar etmiş. Rekor düzeyde. Başarısız kişisel ilişkiler, hukuki veya maddi sorunlar ve iş stresiymiş. Sebebi. Öyle mi? Öyle açıklanmış. Uzunlanmış. İş stresi. Evet. <gülüyor> Askerlikle ilgili yani şey gibi hani sanki sabahları dokuzda kalkıp e, Wall Street'te bir binaya gidip oturuyorlar gibi davranmak garip değil mi? Yani iş diye böyle genel bir kategori açmak mümkün mü? Kişisel ilişkilerinde de problem yaşıyorlar mı? Komutanlarıyla mı, astlarıyla mı? Şeyleri, Kişisel ilişki arkadaş... dediğine göre arkadaşlarıyla astüst ilişkisi dışında bir ilişki kurmakta zorluk çekebiliyor askerler diye bir sürü bir sürü böyle söylenen şey var ya. Herhalde öyle bir şeyden bahsediyor Sevgilileriyle falan da. Evet son bir ölüm haberi verip kapatalım. İki tane pardon. Biri Meksika'da da. Gene gözlerine insanın inanamayacağı, gözlüklerine sileceği bir durum. 17 kişi ölmüş Torreon şehrinde, kuzeyde Meksika'da. Gene war dedikleri işte uyuşturucu savaşları hı hı. ceryani diyor. Bu hafta sonu sadece Meksika'da bu şiddet olaylarında kaç kişi ölmüş biliyor musun Ercezir'in haberini? 50. Hafta sonunda 50 kişi ateşli silahlarla vurularak en az öldürülmüş en az 50 kişi. Ve şey de demiş zaten. Silahlı insanlar geldiler demişler. Görgü tanıkları ateş açtılar ve hareket eden her şeyi vurdular demiş. Hayvanlar da dahil olmak üzere belki. Kedi köpek filan çok şey. Yani ağır bir durum var orada. Ee, ...çok sayıda insan öldü. Yani orada bir iç savaşa doğru gidiyor. Yani 2006'dan bu yana... ...kaç kişinin bu işte... ...hayatını kaybettiğini bu yolda... ...söyleyeyim mi? 26 bin kişi. 4 sene, 3,5 sene içinde. Değmiştir herhalde. Evet. Böyle Hindistan'da da... ...bir tren kazasında... En az 50 ölü ve 132 yaralı... ...geçen aylarda... ...Mao'cuların saldırısına mal edilen bir... ...tren kazası vardı. Bu da onun gibi mi diye baktık. İlgisi yok demiş yetkililer. Terör durumu yok ama... ...yani... ...çok feci bir şey vermiş... ...kaza olduğu söyleniyor. Gece karanlığında insanla haykırışlar inildemeler filan açık gazte constantrito el hombre es que yo quiero se me va lo estoy perdiendo estoy sufriendo llorando de impotencia no puedo retener Aras ke una esperanza. Tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida. Que valentosos si se lucha. pasando será que habrá encontrado otra mujer ya no es el mismo su indiferencia la siento por las noches rechaza mi presencia seviyorum. No será que has descuidado, la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. Como puedo hacer? Kosas del Amor Aşkın Şeyleri diye çevirebileceğimiz bir şarkı İspanyolca söylüyordu ama Amerikalı bir şarkıcı Vicky Carr'dan dinledik. Vicky Carr'ın da doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir şarkıydı. Kendisi esas itibariyle çok ünlü bir popüler müzik pop şarkıcısı ama özellikle de İspanyolca söylediği şarkılarla üne ün katmıştı. Onu da doğum gününde Anmış olduk bu şekilde. Evet açık radyodayız ve Türkiye'nin de durumlarına biraz bakacağız şimdi. Baya ağır bir durumla karşı karşıyayız. Bir kere bir şey var, yani bugün gazetesinin geçen hafta sonuna doğru okuduğumuz haberlerinden bir daha ses çıkmadı yani. Çok uh, ilginç yani son zamanların en büyük haberlerinden birini yakaladı diyor Ahmet Altan'da mesela hı hı. bugün gazetesinin. Bir üst bir PKK birliğini korumak için komutanını arayarak o birliği gözetleyen Heron'un düşürülmesini istediği ortaya çıktı. Heron nedir? İnsansız hava aracı dedikleri. İşte Yukarıdan uçaklar, BBG yaptı falan filan dediğimiz o uçaklar hem gözleme yapıyor hem de roket konuşsa Hellfire gibi roketler insanları da öldürebiliyor. 7000 kilometre öteden de kontrol ederek öldürebiliyorsunuz. Yapıyor zaten Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de belki yapıyordur. De yani 1-2 gazetedeki küçük haber dışında medya bu skandalı tam bir sessizlikle karşıladı. Televizyonlar tek kelimeyle söz etmedi bundan kendilerine merkez medya diyenler de tümüyle sustu diyor Ahmet Altan. Ve yani ben gerçekten de Hürriyet, Milliyet, Sabah, Radikal, Star, Akşam bir gün günlük pek çok gazeteye hı hı. baktık. Cumhuriyet ve tek gelme yoktu. İlginç tarafı şeydi. Yani hükümetten de ses seda yoktu. Genelkurmay'dan da hiç ses yoktu. Ee, ve Başbakan'dan da yoktu. Yani bugün gazetesinin akıllara durgunluk veren her onu düşürün haberinin üzerinden tam beş gün geçti diyor bugün Gülay Göktürk. Hı hı. Beş gündür beklemedeyiz. Genelkurmay Başkanı dahil herkes susuyor. Yani PKK birliğini korumak gibi bir ihanet diye vermişti zaten. Yanımızda tutuyoruz gazeteyi de. Önce ilk gün hatta hatırlatalım dinleyicilere bir kez daha. Biz bunu o kadar inandırıcılık dışında bulmuştuk ki... ...2007'de geçmiş ve bugüne kadar da bir şey yapılmamış bu olay üzerinde. İlk gün vermemeyi tercih ettik bilinçli bir tercihle. Atladık bile bile haberi. Bir garip gelmişti çünkü. yani e, Bu nasıl oldu, nasıl oturdu falan filan diye ama... ...geçen süre içinde hem haber... E, Manşetlerde olmaya devam ediyor hem de bununla ilgili herhangi bir açıklama galiba yok savunma yok, bakanlığı savunma hariç. savunma bakanı o da şey bir konuşma yaptı. Ee, PKK'ya yönelik operasyonu önlemeye çalışan Yarbay Selçukçe karargah evleri soruşturması sanığı çıkmış. Hı hı. O bir şey e, Koncu çıktı diyor. her onun düşürelim diyen Yarbay'ın. Tabii o. Olay doğruysa diye de tabii savunma bakanı bir kip koyuyor başına. Çünkü o da e, bunun gerçek olup olmadığını bilebilecek pozisyonda değil bunların konuşulduğunu. Ama e, konunun artık bu şekilde konuşuluyor olması herhalde bir soruşturma gerektiriyor. İhanetin gibi. hesabını Bütün... verecekler demiş. Evet Taraf gazetesinden Lale Kemal'e verdiği bir demeçte işte, savunma bakanı Gönül PKK'lıları korumak için Heron'u düşürmek isteyen iki subaydan hesap sorulacağını söylemiş. Peki... Genel kurmayın derin suskunluğunu niye bu şey yapacağız? 2007'de Pilot Üsteymen Fırat Ç ile Hava Yarbay Selim Selçuk Ç arasında bir konuşma geçiyor. Şimdi bakan diyor ki savunma bakanı dosya ortada kalmıştı ancak şimdi işler yoluna girdi demiş. Yani bu, bu dosya ortada kalmıştan kasıt 3 yıl. 2007 yılında bu konuşmalar evet. gerçekleşiyor, bir dosyaya dönüşüyor ve dosya e, kim tarafından yargılanacak, karar kim tarafından verilecek belli değil. Üç yıldır geziyor, ta ki manşetlere çıkana kadar. Şimdi evet. yoluna girmiş, e, yani yoluna girmiş değil, nereye girmiş, nereye doğru gidiyor orası belli değil ama e, şimdi, garip bir durum değil mi bu? Şimdi bunu kim yakalıyor bu konuşmayı? Kim yakalıyor? Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT. Kime? Neden şimdi? yok o zaman Peki, Yakala... neden o zaman <gülüyor> o zaman yakalamış ve nereye gönderiyor başbakana değil genelkurmay başkanlığına gönderiyor Başbakan'a da haber veriyor mu bilmiyorum yani e, tuhaflıkların haddi hesabı yok e, şeyden bahsediyoruz e, karargah evleriyle ilgili soruşturma Yarbayçı'ya uzanmış soruşturmayla ilgili MIT raporu bilgisayarında çıkan Yarbayçı'ya tutuklanmıştı. Ee, yani meclis başkan da konuşmuş sonunda. Bu çok ciddi bir iddia. Genelkurmay soruşturma yapacaktır demiş. Ama zaten Hı -hı. yapıyor. Yani bugün Genelkurmay başkanı olan Orgeneral Başbuğ İlker bu. o zamanlar kara kuvvetleri komutanıymış. MIT'in ulaştırdığı bu konuşma kaydı üzerine hı hı. o da soruşturma açmış fakat e, ortada bırakılmış bir şey yapılmamış yani. Enteresan değil mi? Yani, enteresandan öte e, fena halde garip yani haberin bu kısmıyla bu kısmını iki ayrı dosya olarak almak gerekiyor herhalde. Birincisi böyle bir konuşmaların gerçekleşiyor olması niye gerçekleşiyor olması ve e, amacının ne olduğunu vesaire herhalde ortaya konulması gerekiyor. İkincisi ise 3 yıldır böyle bir dosyanın ortalıkta gezinip hala daha herhangi bir aşama kaydedemiyor olması başka gariplik galiba. Evet yani Hamed Altan diyor ki mesela Türkiye'nin gerçek yüzünü görmek için medyanın hangi konularda sessiz kaldığına bakmak gerekir. Çünkü hastalık medyanın bu sessiz bölgelerinde tırnak içinde saklı çünkü diyor. Şimdi hükümet sanki olay başka bir ülkede geçiyormuş gibi başını öte yana çevirdi. Olayın doğrudan muhatabı olan Genelkurmay tek satırlık bir açıklama yapmadı. Bildiğim kadarıyla bugün de bugün pazartesi günü 19 hı hı. Temmuz'da hala sen duydun mu bilmiyorum. Ben rastlamadım çok yakından takip etmedim televizyonları falan ama yok Genelkurmay'ın sitesinde de e, var mı Bak, bakarız. E, ve bu sessizliği Kürt medyası da katıldı diyor. Orduyla PKK düşman. Merkez medyayla Kürt medyası da düşman ama sessizlikleri ortak demiş. Bir de bana tehdit mektupları yazan Türk ve Kürt milliyetçilerin öfkesi ortak. Ortada ancak fantastik filmlerde görülebilecek türden bir tuhaflık var ama kimse bunun aydınlığa çıkmasını istemiyor. Niye herkes sessiz diye soruyor Altan. Niye düşman görünen herkes bu meselenin altındaki gerçeğin ortaya çıkmamasında hemfikir. Yani bu kadar ciddi bir olayda soruşturma neden peki 3 yıl saf saklanmış? Yani Savunma yani daha Bakan çok bilgimi evet. Yani hani 2007'de böyle bir konuşma Mit tarafından kaydedildiyse, 2007'de de böyle bir soruşturma açıldıysa, başlatıldıysa. Yani kara Kuvvetleri Komutanı tarafından bizzat. Peki bir subayın diyor düşman tırnak içinde birliklerin korunması için gene tırnak içinde kendi uçağının düşürülmesini istemesi çok normal ve sıradan bir durum mu? Niye ordu bu bilgiye ulaştığında telaşa kapılmamış? Niye genelkurmay başkanı Ergenekon sanıklarını balyoz darbesini ıslak imzayı korumak için gösterdiği arzunun binde birini bu olayın aydınlanması için göstermemiş? Niye hükümet bir açıklama yapmamış bunun hesabını genelkurmaya sormamış? Yani bunun ortaklaşa bir sessizlikle geçiştirilmeye çalışılmasında çok kuşkulu bir durum var ve bu kuşkuyu besleyen sorular ortada duruyor. Üsteğmenin korumaya çalıştığı PKK birliği gerçek bir PKK birliği miydi? İşte bizim de ilk okuduğumuzda hı hı. anlamadığımız, inanamadığımız şeyler bu sorular bunlardı zaten haberi ilk. Yoksa PKK kılığına girmiş ordu birliklerini mi korumaya çalışıyordu? Heron o PKK birliğini nerede yakalamıştı? Neden o birliğin korunması bir uçağın düşürülmesini talep edecek kadar önemliydi. Neydi o PKK birliğinin ya da PKK'lı kılığına girmiş askerlerin görevi? Yani bütün bunlar bence değerli sorular diyebileceğimiz sorular ama bir yandan hala benim kafamda bir soru daha da var. 2007'de Heron var mıydı? Yani çünkü bu Heronlarla ilgili uzun zamandır e, muhabbet ediyoruz. Belki de Karıştırıyorumdur. O zaman da kullanılıyordu. Vardı Ama, tabii. Vardı her onlar. Hani BBG evi gibi olacak. Hani geleceğe yönelik olarak söylenen sözler. Ama Amerika'nın verdiği ha ...için onu söylüyordu. Yoksa her onlar vardı. Bir parti daha alındı. Yani bu böyle sürekli... Anladım. ...alınan verilen bir şey. Yani... Ev gereklerinden biri. Biri. Yani... Üsteğmen kime bağlıydı nasıl bu kadar rahat isteyebiliyor bu konuşmada neden ona dokunulmadı bu kadar güven soruşturulmadı yargılanmadı kim korudu niye Üsteğmen'in korumaya çalıştığı o PKK birliği büyük bir göreve sahibi olmalı diyor gizli bir göreve yani başka türlü onları korumak için bir uçağın düşürülmesi istenemezdi herhalde hı hı. diyor o görevin ne olduğunun anlaşılması birçok sırrı ortaya çıkaracak sanırım. Ama şimdi mesela bugün gazetesi Üsteğmen'in her onu düşürün dediği günlerde meydana gelen olaylara bakmış. O konuşmadan 11 gün sonra dağlıca baskını gerçekleşmiş mesela. Bu saptama bizi daha korkmuş bir soruya götürüyor. Üsteğmen'in korunmasını istediği PKK birliğinin ya da PKK kılığındaki birliğin dağlıca baskınıyla bir ilgisi var mıydı? Çünkü orada da komutan düğündeydi ve mevzideki asker sayıları düşürülmüştü filan gibi pek hı hı. çok e, rapor ve e, haber çıktı böyle yani bunlar Türk medyasıyla Kürt medyasının ortak sessizliğine kurban edilen sorular neden bu ülke kim ülkede kimse gerçekleri merak etmiyor diye sormuş Altan yani her konuda birbirine düşman olan insanlar gazeteler televizyonlar partiler gerçeğe düşman olma konusunda nasıl böyle muhteşem bir ittifak kurabiliyorlar bir şey saklıyorlar bizden demiş Niye hepiniz susuyorsunuz diye de bitiyor. Vallahi bugün bugün gazetesinde bir adet daha manşet var bu konuda. Otu otu amiral BBG evinde diyor. Bugün ortaya çıkardı ihanetin demiş bugün ses kaydındaki üçüncü kişinin tu amiral AS olduğu belirlendi. Amiral her ondan alınan görüntüleri birliklere ileten ve BBG evi verilen karargahta görevliydi diyor. ...yani karargah içi bir iş bu. Yani bir şekilde herhalde bir açıklaması... ...olmalı diye düşünüyorum. Şundan dolayı. Ama gelmiyor sen önce, açıklama. Yani 3 sene önce soruşturma tamamlanmış ve... E, ...şu olsaydı hani başka türlü tartışabilirdik. Gizlidir. Bu çünkü yapılan bir şey. Hani gizlidir. Tamam. İyi günler, iyi günler diye ayrılabiliyor olaylardan. Ama böyle de yapılmamış. O da olmamış, bu da olmamış. Garip bir durum. Ee, Ankara'daki... Kritik karargah demiş bugün bu BBG karargahıyla ilgili Tuamiral AS döneminin genelkurmay başkanı Büyük Anıt'ın bahsettiği bu karargahta görev yapıyordu diyor. Dost kuvvetler arasında çatışma çıkmasını engelliyormuş bu karargah ve terörle mücadele eden kara birliklerini yönlendiriyormuş. E peki ama PKK'lı teröristlerden kendi adamlarımız diye bahsediyor pilot üsteğmen Fıratçı'ya. Ben yani hala bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Yani şimdi Genelkurmay'ın sitesine baktım bir açıklama var ama konuyla ilgili değil galiba. Hı, Savaşta Barışta Türk Ordusu televizyon programında bu hafta Hava Harp Okulu konulu bölüm yer alacakmış. Bu sabah itibariyle açıklanmış. Söyleşi bölümünde AŞG Söy so ile röportaj yapılacaktır denmiş. Bu konuyla ilgili değil galiba ama. Değil. Ya. Yarbay Selami Çiğe'nin de bir çaresine bakarız diye cevap vermesi var mı? Yok. Değil. Peki. Yani o zamanki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker da kısa sürede askeri savcılar soruşturma talimatını veriyor ama dosya ne olmuş? Kime gitmiş? Karargah evlerini soruşturan Hava Kuvvetleri Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a gitmiş. Hı hı. O zaten karargah evleri soruşturmasında karartmakla suçlanıyor çok. Bu dosyayı da aylarca Hasır etti diyor bugün gazetesi. Sonra Yarbay yerine de amiral aramışlar. Suçlanan iki subay hakkındaki dosya bak sen merak ediyordun burada var. Evet. Askeri savcılıklar arasında epey dolaşmış. iki buçuk yıl kadar dolaşmış. Kafkasal bir labirentte dolaşmış. Yar Peki bay... niye dolaşmış? Yani hani hangi mahkemenin bakacağı belli değilmiş? Yani yanlışlıklar var bir takım. Yarbay yerine amiral aranıyormuş mesela. Ha anladım. Yanlışlık olmuş. Ama üç sene içinde bu tip şeyler de olur ya terfi vesaire. Bir de kim bakacak krizi çıkmış tabii yetki. Genelkurmay askeri savcılığı şüpheli amiral kim belli değil deyip yetkisizlik kararı vermiş. Onun için ortada kalmış dosya. Hmm. Önce... İşte atamalar da olmuş dediğin gibi senin askeri savcı üç ok sahte çürük raporu çetesinden zaten tutuklanmış. Hı. Orduda da epey bir çürümüşlük belirtileri görüyorum ben bunları anlatınca. E, Hakim Albay Hakan Özbek de yerine atanan iki sanıktan yarbayın geçen zaman içinde senin dediğin olmuştu. Amiralliye terfi ettiğini tahmin ederek ama bir tahminde bulunmuş. Ve soruşturma dosyasını işlem yapmadan Genelkurmay Askeri Savcılığına göndermiş. Bugünden okuyorum bunları. Genelkurmay Askeri Savcılığı da şüpheli amiral kim belli değil demiş yetkisizlik ortada kalmış dosya. Orada Milli Tavunma Bakanlığı Adalet İçişleri Bakanlığı da noktayı koydu diyor. Genelkurmay bakmalı demiş yetkisizlik kararı veren askeri savcıya dosya iade etmiş. İş tamam olmuş. E, tamam ama sessizlik devam ediyor. Yani, yani. Bu konuda sessizlik olabilmesi gerçekten e, garip. Ama diyecek de çok fazla bir şey yok herhalde. Yani daha doğrusu bizim diyeceğimiz bir şey yok. Bu konuda bir Ahmet falan. Peki, yani amiral öte... Gemisi Hürriyet yeni yayın yönetmeniyle e, ve mesela bu günlük gazetesi Kürt meselesini çok yakından ilgilendiren bir konu bu. Hı hı. O da Kürtlerin listesi olan günlük işte bazı bu meseleleri mesela ciddi üstü kapaklı hiçbir şey kalmamasını isteyen sol gazeteler bir gün e, Valla ne demek Radikal. gerektiğini bilmiyorum hani e, Kürtlerin bu konuda bir açıklama yapması gerekir herhalde ama ya biliyorlarsa şimdi... <gülüyor> öyle bir sıkıntı var çünkü Hayırlı, neden bahsettiğini bilmemek demiyorum. mümkün bu konudan bu bir haber değil mi? belirlenebilir yani çünkü ne olduğunu hakikaten anlamak çok kolay değil bizim de ilk gün sektiğimiz gibi e, Ama zorlu bir bu haber ka bu kadar şeyden sonra sekmemek daha iyi olur en azından biz açık gazetenin acar muhabirleri olarak sunucuları olarak Kürkan'ın da birlikte işte önümüze gelen haberleri okumaya devam edeceğiz maalesef diğer gazetelerde göremiyoruz gazetecilik meselesine de 9.30'dan sonra geçeceğiz güzel bir haber var Fatih Altay ile Ege'yi savaşın eşiğine getiren krizi Ertuğrul Özkök'ün manşetten tırmandırdığını yazmış yani hoş hı hı. olmuş yapma savaş çıkar demiş olsun işimiz bu demiş cevabında de. güzel bir diyalog olmuş yani işimiz bu gazeteciliğin fonksiyonunu tarif etmiş verce harice gazetesinde gazete. çünkü şey demiş yani hürriyet e, bu tip fonksiyonlara sahip bir gazetedir demiş Fatih Altaylı'yı yollarken e, Zodiac'la. Fatih da motor tutup herkesi atlatmış diğer gazetecileri evet, hızlı evet. motorla. Yani şahane bir haber var onun da konuşmasını yapacağız. Tam da bu şeydeki Poyrazköy soruşturmasındaki teğmenler filan da biz kendimiz cebimizden... Kredi kartıyla doldurduk ordunun benzini yoktu. Biz gittik dediği bir sırada olması da güzel oldu. Yalnız hakim de kızmış orada Poyraz köyü sanırım. Da, Askerin gemileri yakıtsız mı ki kredi kartıyla benzin alıyorsunuz demiş falan. Hı hı. Onlara birazdan e, 9.30'dan sonra gireceğiz. Açık gazde. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın abi. Günaydın. Evet, şimdi biz de biraz önce konuşuyorduk bu Bizden PKK saldırı. Evet. Aklın hakikaten aklın hayalinin alamayacağı haberler üretmekte e, olağanüstü bir beceriye sahip bir ülke burası. Her seferinde şaşırmaktan insanın kendini alamıyor öylesine ki o ilk çıktığı zaman bugün de çıktığı zaman önümüze geldiğinde bugün haberi e, biz bunu atlayalım bile bile atlayalım kararına varmıştık. Çünkü inan nasılsa patlar bu ve açıklamalarla böyle saçma şey olur mu diye PKK'lıları koruyan bir konuşma yapacak üstelme falan inanamadık yani. Sonradan maalesef yalnız... Açıklama gelmedi. Bir tek taraf yazıyor işte. Bir, bir bugün bir de tarafta görebiliyoruz. Televizyonlarda yok görebildiğim evet. kadarıyla. Ne ha. diyorsunuz? Ya şimdi bir, hem bizden PKK'lılar bir balıkçı var. Değil mi? Bir balıkçı görüşmeleri de tarihimize girdi. Bu Kürt meselesinin çözümüne ilişkin. Ee, biz o, kaçırdık mı biz? balıkçıyı? Aa, e, PKK ile devlet yani bunun TSK, MİTİK'in İstanbul'da bir balıkçı ha, da yüzlerdir evet, görüşüyorlar evet. Ee, işte bunu doğrulayanlar oldu o balıkçıya gidenler işin e, değişik evrelerinde bir balıkçı devreye gidiyor bir sosyete balıkçısı değil mi? Ee, he, öyle anlaşılıyor evet. ondan sonra e, şimdi e, bu bizden PKK'lılar deyince benim aklıma hep şey girdi hep bir türlü kavuşmadı. yani bu PKK'nın lideri Öcalan geçmişte MİT'de çalıştı mı çalışmadı mı konuşulur değil mi evet Yani kayınpederi mit bölge müdürü eski karısının babası iddia edilir ki pek çok Kürt ve Türk şey açısından geçmişte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın asetlerinden varlıklarından bir tanesiydi bunu Cem Ersever'e de sorarlar bunu... Evet, uğur Cemil uğurcu... Sever kim? O da Jitem adlı. Jitem başı kurucusu. Evet. Olmayan... Olabilir diyor o e, yayınından bir kitapta. Yani mümkün olabilir diyor plan. İşte değişik gazetecilerin... Hatta Jandarma istihbarat Örgütü olmadığı iddia edilen evet. ama belgeleriyle ortaya o konu. Ortaya çıkan. Evet. Ondan sonra yani böyle bir e, pek çok lideri ve e, çevresi hakkında yazılan kitaplarda yani e, bu e, yani bir türlü Mesela Ocalan e, yıkılın Türkiye'ye e, getirildiğinde acaba savcı sordu mu ona merak ederim ben. Siz çalıştınız mı Türkiye'de istihbarat teşkilatı bir ilişkiniz oldu mu? Şimdi böyle bir e, şey dolaşır. E, pek çok yerde kaynakta bulabilirsiniz ama bir türlü açıklığa kavuşamaz. İşte iddialar edilir 1970'lerdeki Ayvet Yönetim Kurulu üyesiyken. <gülüyor> kütüğü, onu herkes tutuklar bir bunu salar. En evet, son Bakitu da Baki, dön Baki 12 Mart döneminin askeri savcısı çok ünlü sonradan de, de, Doğru Yol hangi partiye geçti? Doğru o Partisi'ne evet, partisi. Bakitu aynı zamanda idamların infaz savcısı mıydı? Yan karıştırıyor olabilirim ama yani 12 Mart'ın e, sol e, gruplar üzerindeki e, ...tasarruflarıyla ünlenmiş bir şeydir. Değildi galiba da şeyde görevliydi, mümtaz soysal davasında falan görevli evet. savcıydı. <gülüyor> yani hatta Uğur Mumcu öldürmeden önceki en son randevusunu onunla yapacağı... ...ve yani sonuçta Öcalan üzerinde ve PKK üzerinde pek çok şeyler var. Bu konuda değinilen hususlar var. Bir kere bile Öcalan'ın ilk karısı ortalıkta değildir yani. Evet. Değil mi? Evet. Konuşmamıştır. Onun kayınpederi gerçekten işte Doğu Anadolu'da bir yerde MIT Bölge Müdürü. Bu Bunlar hiç açıklığa kavuşmaz. Her şey konuşur. Dolayısıyla bizden PKK'lılar meselesi olunca hep aklıma bu geldi benim. Yani e, ve balıkçıda görüşmeler işte başka yerde. Yani sürekli PKK ile devlet arasında bir temas hareketlilik e, ...başından beri söz konusu olmuş... ...yani bu kimi zaman... E, ...işte citemin ...unsurları tarafından olmuş... ...Talabani Barzani üzerinden olmuş... ...Direk olmuş, bazı balıkçılar araya konularak olmuş... ...sürekli temas var yani... Mesela ...biz bunların tarihini bilmiyoruz... ...neler olduk, kaç kez görüşme oldu... Ne, ...hangi zamanlarda oldu, hangi tarihlerde oldu... ...şimdi sen bir taraftan... E, ...Kürt Partisi deyip... ...parti kapatıyorsun, Meclik'ten kovuyorsun... Demokratik tüm yolları kap kapatıyorsun. Ve Çünkü en e, lider e, özel siyaset e, yapma özellikleri gösteren iki kişiyi de siyaset yasaklı sahne geldi mahkeme kararıyla. Evet onu yapıyorsun. Temas etmiyorsun, görüşmeye bile almıyorsun. Muhatap almıyorsun. Yani geçmişte yani Kemal Burkay gibi bu işin silahsız e, çözümüne ilişkin e, yaklaşımlı olan insanları yurt dışına koyuyorsun geçmişte. Ama Silahlı terör örgütü bölücü başı PKK ile de balıkçı da bizden PKK'lılar, e, sivil siyasal parti muhatap almadan bunlarla da pazarlık masalarına oturuyorsun, değil mi? Bir garabet, bir gizli görüşmeler yapıyorsun, e, gidiyorsun mesela yasal Kürt Parti'nde konuşmuyorsun, komşunun Kürtleriyle konuşuyorsun, elinden PKK ile görüşüyorsun, Abdullah Öcalan'ın elinde onunla görüşüyorsun ondan sonra ve bir taraftan da bombalama çatışmayı devam ettiriyorsun. Ee, önünü önlü kapatıyorsun sivil bir şekilde sorunun çözülmesi. Ya yani bir taraftan işte e, terör örgütü dediğin örgütte de yani işte bizden PKK Altakçe Verküla içindesin. Yani her onu düşürün diyorsun. Evet. PK bizden PKK'lar diyorsun. Şimdi bu bizden PKK'lar hep oldu mu? Yoksa bu e, bizden PKK'larla TSK ya da devlet hangi tür ilişkiler içerisinde oldu? Hangi temaslar oldu? Ve bizden PKK'lar bu skandal e eylemleri, büyük eylemlerin içerisinde yer aldı mı? Kürt Türk gerilimini e artıracak eylemler içerisinde bulundular mı? Bu bizden PKK'lar hangi devlet biriminden emir alıyorlar? Hangi eylemlerde bulundular? Bunlar buralarda itirafçılar mı istihdam ediliyor? Evet işte bütün bu sorular hı hı. açıkta ve bir de tabii yani bunların neden hiç televizyonlarda, radyolarda ve gazetelerde konuşulmadığı da ayrı bir merak konusu tabii. Bugün ve taraf dışında hiçbir yerde rastlamıyoruz. Bugün, bugünkü, bugünde şey de var gördünüz mü onu bilmiyorum. Yok. Bu ortaya çıkan şeydeki ses kaydındaki üçüncü kişinin de tu Amiral As olduğu belirlendi. O tu Amiral BBG evinde diye de bir manşet atmış. Yani üstteğmen bu bizden PKK'lılar diyen üstteğmen Fırat Çey'nin PKK'lılara çok zahiyat verdirdiği için her onların düşürülmesini ya da koordinatlarının değiştirilmesini istediği. Yarbayla konuşmadan önce bir tu amiralle görüştüğü belirlenmiş. Tu amiral AS'nin de üstteğmeni aradığı, kriminalde kriminal laboratuvarında ses analiziyle kesinleşmiş. Ama onun hakkında işlem yapılmamış ve Çanakkale'de başka bir göreve atanmış. Hala bu görevi sürdürdüğü de öğrenildi diyor. Ve ayrıca dönemin Butu Amiral A.S. dönemin Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt'ın hani PKK ve Kandili BBG evi gibi biri göz, bizi gözetliyor şeklindeki televizyon serisine gönderme yaparak onun o gibi BBG evi gibi izliyoruz dediği de Ankara'daki Office Defense Center ODC'de görev yapıyormuş. Ve Amerika'nın Türkiye ile görüntülü istihbaratı paylaştığı bu yerde ODC'de Türk ve Amerikalı subaylar çalışıyormuş. Karargah terörle mücadele eden kara birliklerini yönlendiriyormuş. Yani komuta merkezinde dost kuvvetler arasında çatışma çıkmasını engelliyormuş. Böyle bir haber. İnanılır gibi değil yani. Evet. Öyle bir durumda bırakın yani ülkede Kumay Başkanı kalmaz, komuta kademesi istifa eder ya da görevden alınır, hakkında soruşturma açılır, hatta Başbakan'da kalmaz. Evet. Milli Savunma Bakanı'nda kalmaz, normal bir ülkede ama medya bunu bile görmüyor. Merkezimizdeki bulunan medya çünkü e, böyle oldu yani bu, bu kenetlenme e, yaşanarak bu Cumhuriyet böyle devam etti, ettirildi. Yani evet. şeyden de, yani medya görmüyor, e, hükümetten de bir cılız çok e, evet, zorla bir, zorla bir var. var. Ya bir de ne? Bir ya de, tabii de görmüyor böyle bir, bir düşünebiliyor evet. musunuz? Evet. Ya işler acısı durum, yani bir, in, in, in, dağdaki bir PKK'lı olsa, düşünebiliyor musunuz? Bizden, Türk ordusu bizden PKK'lı, yani bir Kürt e, militan, işte ulusal kurtuluş savaşı vermeye çıkıyor, özgürlük haklarını almaya çıkıyor vesaire. Şu adamın nedenle ve e, teşkilatının böyle karanlık ilişkileri var ya yani, o, o taraftan da bir ses çıkmıyor. Evet. Hiç çıkıyor. gördünüz mü Kürtler arasında PKK'nın içerisindeki Türk ordusu uzantsı alan hakkında bu kadar spekülasyonun yanıtlandığını gördünüz mü? Hayır, bu konuda da hiç BDP'den hiç BDP'den bir... yok. Evet. Ikide i̇şte bir ajanslara PKK açıklama yapıyor, değil mi? Haftalık görüşmelerde Öcalan'ın fikirleri çıkıyor. Bizden PKK'lar konusunda PKK'ya da Kürtlerin bir açıklaması. Onlar da da yok. Onlar da derin bir sessizlik içinde. Evet, yok hiç yok çok dikkat çekici yani. genel tamamiyle ses... dezenformasyon olarak algılıyor olabilir mi bazı kesimlerde? Çünkü hani bir yandan inanması çok zor, Üstüne üste çok karmaşık bir konjonktürün ortasında ortaya çıkan bir haber yani tamamıyla ortalığı da karıştırabilir. Peki öyle de tamamen benim O zaman lastiği. da öyle de desinler. E bu, yani. bu inanılması güç bir takım spekülasyonlar var. Bunun üzerine gidip bugün gazetesi hakkında e, bayağı ciddi bir araştırma yapın o zaman. Bu haberler Hı -hı. nereden geldi demeleri. Soruşturma açılmış. MIT bildirmiş. Kademeye evet. devlet ar arşivine girmiş konu. Evet. Yani yalanlanacak hali de yok. Yalanlansa MIT'i yalanlamaları lazım. Evet, Soruşturma sonra. açmamaları lazım değil mi? 3 yani yıldır soruşturmanın ilerlemiyor nasıl bir garip bir durum garip zaten. Garip yani ya, idari tasarrufa girmiş konu sonra durduruyorsun. Dolayısıyla yani yalanlama yapmak bile mümkün değil burada. Evet yani, yani. çok... Uh... Milli Savunma Bakanı ne denir ikra et söyledi yani işte. Evet böyle bir... Evet ikrarı var ama İkrar... yani o da hemen şey dosya ortada kalmıştı. Evet. Şimdi her şey yoluna girdi soruşturuluyor filan demiş. Çok inandırıcı İ, değil. Yani meselenin yalanlanacak hali yok. Evet. Ne, ne diyecekler? Olmadı deseler evet. bu soruşturma ne? Ne? Evet diyecekler. Yani hiçbir şekilde yalanlanacak hali yok. Şeye girmiş, işleme girmiş. Yani başında... E, e, deseler ki böyle bir olay. Ha yok yani böyle bir şey yok. Evet abi'nin sorusunun cevabı orada belki evet. gizli olabilir. Yani zaten resmi belgelerde var. var. Genel Kurma Mahkemesi bilmem yetkisizlik verip şuna olay var ve üzerinde şu şu kadar soruşturulmuş hı hı. deniyor çok özel Ama yani BDP'den de ses yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yok. Barış ve Demokrasi Partisi'nden yok Cumhuriyet Halk Partisi'nden yok Milliyetçi Hareket Partisi'nden de herhangi bir açıklama yok yani bu olay yok sayılıyor evet. şimdi insan bir de bir, bir, bu 26 yıllık e, çeyrek e, 100 yıllık savaşa falan baktığında yani ortalıkta yazılan kitaplar iki tarafların iki taraftan gelen şimdi susurluk olayları ergenekonlar falan yani bizden PKK'larla e, bu e, Savaşan gruplar arasındaki ilişkilerin e, ne kerte olduğunu insan merak ediyor. Mesela hep aklıma şey geliyor. E, Susurlukta Baybaşın diye bir adam bir Kürt e, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı kesinleştirilmiş yurt dışında adam diyor ki ben bunu diyor niye şey yapalım? biz devletle birlikte yapıyorduk diyor. Evet. Bundan sonra biz aydınlar çıkmış değil yani uyuşturucu ticaretini devlet adına ben yapıyordum ve beni elçiler ağırlıyordu diyor. Yurt dışında diyor. Ve benzeri şeyler. Yani bizden PKK'lar. Yani o zaman insan şu soruyu soruyor. Bizden PKK'larla ergenekon, susurluk ilişkileri e, hangi bilimler bunlarla ilişkiler halinde oldu? Hangi kaynakları paylaştılar? Her onları çekin diyenlerle ortak uyuşturucu işleri var mı? Bu işin e, demokratik anlamda çözümünün önünde bu e, e, gruplar mı egemen oluyorlar? Bunları sor, sormak ve bunları aydınla kavuşturmak gerekiyor. Evet yani, yani iki tane iki önemli istatistiksel bilgi vardı geçen ay üzerinde durduğumuz bir tanesi Türkiye'nin uyuşturucu transit ticaretinde dünyadaki ikinci büyük ülke konumunda oldu. Öbürü de Aselsan'ın dünyadaki en büyük ciro yapan silah üreticilerinden biri oldu ve hızla yükselmekte oldu. bunların üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. Bir de şeyde çok tuhaf bir tuhaf demeyeyim de alışa geldiğimiz bir şey ama gene de tuhaf karşıladığımız bir şey var gazetelerde. Hep yerli Heron işte bilmem Malazgirt zırhlı aracı zırh yapımı da Türklerin üstün olduğu sürekli böyle haberlere de rastlanıyor. Heron buluyor, Esat vuruyor diye mesela Vatan Gazetesi'nde pazar günkü dünkünde bir haber çıkmıştı. İşte Milliyet Gazetesi'nde yerli Heron daha üstün TUSAŞ, Tay tarafından tasarlanan ve ANKA adı verilen insansız hava aracı gibi sürekli böyle yüzü gözü boyalı komando askerlerinde modern teçhizatlı Silahlarıyla birlikte askerlerin göründüğü bir e, fotoğraflarla beslenen de bir medyada müthiş bir şey var. Silah pompalaması var. Yani. Ya şimdi bir de bu kadar madem e, üstün silahlarımız var vesaire 26 yıldır bir savaş sürüyor. E, topu topu 5000 e, kişilik bir güçle hem Kuzey Irak hem Türkiye topraklarında kendi topraklarımızı bombalayıp duruyoruz. Yüz binlerce insanı göç ettirdik, ormanları yaktık, mezraları boşalttık, yaktık filan ve e, bu kadar mal ne, Malazgirt falan heronlarımız var, vuruyoruz. Ondan sonra e, sınır ötesi harekatlar yapıyoruz, 200 bin kişilik güçler kaldırıyoruz ve özel ordu da kurmaya. özel ordu geliyor ve başarısızlık var. Yani e, ne muhteş, yani o zaman başarısız, e, güçsüz. Başa çıkamayan işte kendi dört tane falan generalini öldürüyorsun bu arada. Onlar da meçhul. Değil mi? Evet. Selen, Eşref, Bitlis bunlar kendi ordunun üst sınıfındaki insanların faili meçhule gitmiş. Yani bir, birisi candan dört kuvvet komutanından biri. Evet. Eşref, Bitlis. Orada komutanlık yapan, üstelik orada özel ordu diyorlar da her şey özeldi zaten. Özel harekat. Evet. Özel değil mi? O hal özel değil mi? Evet. Olağanüstü hal. Ve acayip bir yetkisi var. Citem direkt olağanüstü hal valisine bağlı. Sabah toplantısında Jitem'den temsilci ona şey veriyor. Cem Ersever anlatıyor bunları. Hemen evet. nereden bileceğim. Ondan sonra. ikincisi koruculuk özel bir şey değil miydi? Yerli adamı yerli milislerini kurduk. Özel bir şey değil miydi? Özeldi. Ondan sonra... Aslında... Evet bir reforma ihtiyaç var. Bu tam tümüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin reform edilmesi gerekiyor. Evet. Yani <gülüyor> böyle bir ordu olur mu ya? Yani hem başarısızlıkları tescil... Hem içinde JITEM'ler... citemi kurduğu hizbullahlar var. Ondan sonra... Kökten ele alınması gereken kurum... Türk Silahlı Kuvvetleri. İçinde... Darbe üretim merkezleri var. Sürekli darbe üretim oluyor. Bizim PKK'lıları koruyor. Denizaltı Müzedeki denizaltıya bomba var. Sürekli hareket içinde ve kendi e, generallerini gün geliyor, infaz ediyor. Kendi içindeki insanları infaz ediyor. Faillerini ortaya çıkarmayıp üste örtülüyor. Bunlar zaten bu kadar iş yapmaktan ülkenin sınırlarında niye, niye var ordu? Üstelik güvenlik mevzusu görevlerini yapması mümkün değil. Yani bu kadar iş yapan içeride. Gerçekten e, yapılması gereken e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin baştan aşağı e, o, dizayn edilmesi, reformun yapılması. Buna açıklama getiremiyorsa bizden PKK'lılar zaten o son noktalardan bir tanesidir. Sivil idareye zaten e, saygısı olmayan bir anayasa sistem içerisinde yaşıyor. İç hizmet kanunları vesaireler. Ve e, sonsuz imkanlar savaşlar karşısında sadece en fazla roket atarı bulunan kendi ülke vatandaşına karşı da hala NATO'dan yardım istedik değil mi? Evet. AVD ve NATO'dan yardım istiyoruz. Bir yandan o var evet. Yani <gülüyor> mesela balyoz planı iddianamesine giren belgelere göre de 19 ülkenin önde gelen çoğu da gazeteci olan isim ismine suikast düzenlemeyi tasarlayan askeri timin o da özel tahrip ve bomba imha, gayri nizami harp ve özel harekat eğitimi almış oldukları ortaya çıktı. Yani aralarında işte İsmaila tarikatı lideri Alaaddin Kayaya, Bartolomeo dini liderlere, ve Mutafyana Ayrıca gazeteciler Etyen Mahcup, Yan Dink ve Sevan Nişanyan'a ya da Nazlı Ilıcak, Ahmet Taş getiren Ali Bulaç, Abdurrahman Dilip Ak, Fehmi Koru'ya ya da Toktamış Ateş, Hasan Cemal ve Cüneyt Ülsever'e ya da Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Mehmet Barlas ve Taha Akyol'a yapılan bu şeyler hepsine darbe karşıtı liberaller işte darbe karşıtı aşırı sol kesim diyor Toktamış Ateş Hasan Cema ve Cüneyt Ültsever için darbe karşıtı aşırı sağ kesim demiş Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Fehmi Koru Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taş getirene. böyle gidiyor darbe karşıtı Ermeni basını diyor etyen mahcupyen et hıran ting seven nişayan çok tuhaf yani ...gayrimüslim cemaat önderi ve iş adamları... ...işte Bartolomeus, Maroviç... ...Mutafiyan böyle gidiyor. E, ve bunlar da... ...suikast belgelerinde... E, ...yumruk, testere, urgan... ...kürek, orak, tırpan... ...operasyonları, sakal ve döküm... ...operasyonlarında... ...bu da e, epey... E, ...açıklamaya muhtaç bir durum yaratıyor herhalde. Yani... E, ne, ...neresinden tutsanız dökülen bir... Ve, e, ...karanlık ve... yani. Tanımlayacak söz bulmakta e, zorlandığımız e, bir e, durumla karşı karşıyayız. E, e, Dalca baskınını e, nasıl şey yapacağız ya da aktütünleri dalıcıları. Bizden PKK'lar mı yaptı onu? İnsanlar, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşım, bunları sorgulamak durumundayım. Vergilerim de onlar orada e, maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla bunlar sorgulanmadan, bunlar açıklayacaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri kendini e, temize çıkaramaz. Bu kadar iş üstüne e, birikilmiş bir durumda. Bu 26 yıllık savaşın e, sonucu bizden PKK'lar e, her onu düşürünle e, artık e, teşkil olmuş durumda. Geceleri savaşamayan bir ordunuz var. Geceler PKK'nın, gündüzler TSK'nın bölgede bu söyleniyor işte şeylerde çoban sandık diyorlar evet. mesela cevap gelmeyince çoban sandık diyorlar işte böyle şeyler de oldu ya yani öyle bir e, körlük aymazlık medyası ile siah parlamentosuyla e, şey değil ki geçen gün e, şöyle bir şey e, aktarıldı bana e, onu paylaşmalıyım yani işin ne noktada olduğunu şimdi daha e, çıkan e, Kürt gençleri var genelde bunlar için e, yıllardır açıklama şudur: İşsizlik işte bölgenin temel şeyidir, işte cehalet, işsizlik ve çaresizlik daha çıkartır falan ya da PKK baskısı ya da işte devlet baskısı falan. Şimdi merkezde e, o, o, önemli bir üniversitede okuyan e, bir kız çocuğu, genç kız e, daha çıkmakla okumak arasında bir tercihte kalıyor. Ondan sonra nasıl? Yani yok ki e, yoksul da değil. Çok iyi bir üniversite okuyor, İyi bir bölümde. Ee, baba diyor ki, artık senin dağa çıkmak zamanı geldi. Kardeşlerin, abilerin, amcan, dayın, daha da sıra sende. <gülüyor> Kız diyor ki, ben istemiyorum, ben okuyacağım. Araya girenler çocuğun okuması için babayı ikna etmeye çalışıyorlar. Yoksul falan değil. Yani hani evet. bu hani sığınacak şeylerden biri, iyi bir yerde oturuyor e, aile ve çocuğu baba diyor ki o zaman diyor ben hiçbir şeyine karışmam madem daha çıkmayı bunu tercih etti benden para pul istemiyorsun çocuğa iş arınıyor. Evet. şimdi gelinen nokta bu ve et balık diyor ana muhalefet partisinin genel başkanı et balık açılırsa iş düzelecekmiş evet tam da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında İlk defa akıllıca bulduğumuz bir şey de olmuş ve seçim barajının için indirilmesini önererek bir anlamda köşeye tırnak içinde köşeye sıkıştırmış olduğu bir şey de yani doğru bir e, haklı bir talepte üstelik. Ama tabii görüşmede Kürt kelimesinin dahi geçmemiş olması Erdoğan'la ayrıca e, bu paketin evet. içinde herhalde bulunmalı. Evet, onun yerine de işte et balık kurulursa hallolur diyor. Şimdi böyle inanılmaz bir hakikaten. Ya, baba kızını daha çıkartmaya davet ediyor. O noktaya gelmiş olay. Şöyle eskiye baktığınızda böyle durumlar yaşanmazdı. Aileler çocuklarının ölmesini istemezlerdi. Evet. Kurban ediyor, ölmesini istiyor. Yani bu noktaya gelmiş olay. Bu köyün enstitülerinden kaldığı için et artık sığınıyor yani. Kafa orada çünkü yani başka türlü bir çözüm üretemiyorsun. Yani öbür tarafta BDP ile görüşmeme boykotunu iktidar partisi başbakan sürdürüyor. Yani onu parlamento içerisinde seçilmiş gelmiş adamla görüşmüyorsun. Evet. Peki bu arada şeyi de gördünüz mü? Mesela dünkü Star gazetesindeydi. Görmedim. Galiba. Evet. Dünkü gazetede Manşet haberde özel haberde cevheri güvenin hazırladığı PKK vururken asker STK kovalıyordu diyor. Yani şöyle İskenderun'da 6 askerin şehit olduğu saldırıdan önce terör örgütünün fotoğraflı ve görüntülü istihbarat yaptığı da ortaya çıkmış fotoğrafları var koymuşlar yani gazeteye. Şehirdeki askeri istihbaratsa aynı günlerde mevlid programlarını ve halı saha maçlarını yakın takibi almış. Yani öldürülen bir PKK'nın üzerinden çıkan İskenderun boğa kışlasının fotoğrafı var 7 Ağustos'ta. 31 Mayıs 2010'da da olay günü o yarıdan 9 ay sonra kışlaya yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu söylüyor. Fotoğrafları koymuşlar. Yani tel örgülere kadar gelip atış mesafesini de çıkartmışlar. Videoya çekmiş haritaları atış mesafelerini çıkartmış ve altıncı kolordu emriyle askeri birimlerde İskenderun'daki STK'ların kutlu doğum haftası matematik olimpiyatı gibi etkinliklerini takip etti diyor. Bir düzensizlik ve kopukluk başıvuşluk var galiba. <gülüyor> Skandal var ya. yani evet. Her şeyi yani insanın bu tür şeylerden sonra bütün bu olan biteni açıklamakta eee ...paranoyalarını işletmemesi için... ...hiçbir neden yok. Yani hmm. siz bir savaş verdiniz söylüyorsunuz... ...bu kadar istihbarat var... ...ve e, savaşanlar arasında... ...böyle bir temasın... olduğu, e, ...olduğunu açıklayamıyorsunuz. E, bir yiğin... E, ...karanlık nokta hakim bu 25 yılda... bunun hiçbirini açıklayamıyorsunuz. İktidar Partisi... E, ...Legal Türk... ...Kürt Partisi de görüşmüyor... Ondan sonra işte oradaki gelinen noktada aileler çocuklarını teşvik etme noktasına getirmişsiniz olayı ve ana muhalefet partisi de işte bir kitin kamu iktisadi kuruluşunun kurulması ile meselenin çözülebileceğini düşünüyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorsunuz. Ayrıca tabii bir de incelenmesi gereken hususlardan biri AKP bu Kürt sorununda ee, bu noktalara doğru gerilemesini iyi incelemek lazım. Yani muhafazakar demokratlıktan e, taktiksel mi ne olduğunu açıklayamıyorum ama Türk İslam sentezine doğru e, bir e, kayış olduğunu e, en azından e, bugün bir takım açıklamalarıyla görmek mümkün olabilir. Ve bu da çok tehlikeli bir gidiştir. Yani özellikle e, anayasız değişiklikleri referandumu öncesinde böyle bir görünüm arz ettiğini söyleyebiliriz. Yani demokratlık çizgisinden Türk-İslam sentezine geçmişe rücu eden bir yaklaşım içinde olduğunu bildiğimiz... ...parti içinde unsurlar var. Ama bu ana aksa egemen olursa o zaman durum daha da vahim olabilir parlamento Hı. içerisindeki pozisyonda ana muhalefet et balık onlar da buna sığınırlarsa evet. e, sessizlik <gülüyor> derin bir sessizlik hükümetin başı sen niye e, her on e, bir ses bir şey çıkmıyor yani e, bıraktık genel kurmayı yani gerçekten e, işler acısı bir durumdayız e, geldiğimiz nokta bu bence bu noktada dursak Yok, iyi olacak da daha fazlası şey, katlanmamız güç şey, şey, çok, çok teşekkürler ben teşekkür ederim Ali Bilge ile Ekonomi Bilge. Politik Açık Gaste Esos hombres eski tanto los amamos Y que nunca Se pueden olvidar Que nos hacen Temblar con su presencia Y con una mirada Nos pueden desnudar y Esos hombres Por quien lo damos todos Golondrinas oh, que vienen y se van quien nos hacen sentir como una reina y con su indiferencia nos pueden destronar nos mienten nosotras perdonamos con todo nos vuelven a engañar Se marchan, seguros que esperamos y dejan entre líneas sombras que nos tienen como una propiedad que no quieren saber de nuestros celos y viven exigiendo nuestra fidelidad nos mienten, nosotras perdonamos con todo. Nos vuelven a engañar Se marchan seguros que esperamos y dejan entre líneas que puede Esos Ombres, Wikikar'dan dinlediğimiz ikinci İspanyolca şarkıydı onu doğum günde bir kez daha anmış olduk ve devam ettik. Saat 9.44, Açık Radyo burası 94.9, Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Bu arada Amnesty International'ın da Ajans France Presse haberinden çok çarpıcı diyebileceğim bir rapor var. Yani şaşırtıcı değil ama bilmek önemli Devletler kesinlikle silah ticaretini önlemek için hiçbir şey yapmıyorlarmış. Ve büyük bir başarısızlık demiş bugün açıklanan bir raporda. Britanya, Fransa, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bunlar çok ciddi insan hakları, insan hukukunun çiğnenmesini gerektirecek ağır şeyler durumlar yaratacak silah ticaretine göz yumuyormuş bu sayılan 5 ülkenin de dünyada silahı ve ölümleri önlemekten sorumlu 5 daimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olduğu da ayrıca da unutulmamalı Britanya, Çin, Fransa Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Evet yani mesela misket bombalarını Britanya, Britanya adına kayıtlı gemilerle ve Britanya ve Alman şirketleri Pakistan'a naklediyorlarmış mesela. Misket bombaları tamamen yasak oldu halde uluslararası hukuksa. Bunlara gözümlü çünkü çok para. 2008 Mart'ında ve bu, bu senenin Şubat'ına kadar yani iki yıl boyunca taşınıp durmuş misket bombaları. Harika. Yani raporun adı da Ölümcül Hareketler, şeyde Silah Ticaret Antlaşması'ndaki silah naklil kontrolleri diye bir rapor bu. Birleşmiş Milletler'de de işte uluslararası bir silah ticaretini önleme antlaşması yapılması söz konusu. Dostum, Dostlar alışverişte görsün durumu var aslında. Bu alışveriş gerçek, durdurma yalan. Yani mesela çok ağır makineliler ve uçak savar parçaları da Bulgaristan'dan Paris'e, oradan Nairobi'ye, sonra Kigali'ye, oradan da işte demokratik, Kongo Cumhuriyeti'ndeki milyonlarca, belki 6 milyon insan öldü o savaşta kullanılmak üzere. Zaten 220 binden fazla insan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerinden, yurdundan ölmüş ve Bulgar, Fransız ve Kenya hükümetleri hiçbir şey yapmıyorlar durdurmak için. Kontrol de yok, bol para, bol rüşvet var sadece. Bu arada da İslami Sivil Toplum Kuruluşları da Taksim'de ortak bir silahların susması için yürüyüş yapmışlar. Onu da söyleyelim. 17 Temmuz Cumartesi günü 16'da Galatasaray Lisesi önünde toplanmışlar. İstiklal Caddesi güzergahından Taksim Meydanı'na kadar da yürüyüşe eylemde barış ve kardeşlik için silahlar sussun. Yür Kürtçe... Kendin için istediğini kardeşin için de iste gibi ee, Hazreti Muhammed'den alıntılar işte Kürtçe Türkçe birçok şeyde pankarta asılmış hı hı. bir yürüyüşün ardından da mazlum der genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal basın bildirisinde. Çatışma ortamında sorunları yeni baştan soğukkanlı ve çözüme dönük olarak konuşmak ve barışa dair atılacak adımları konuşmak mümkün değildir. Şiddet ve nefret ortamında ölümün her eve misafir olmaya başladığı bu günlerde pek çok şeyle beraber insanlığımızı da kaybediyoruz demiş. Bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları durdurmasını, PKK'nın da silahlarını susturmasını, Oluşacak sükûnet ortamında toplumsal sağduyuyla barışın inşasını talep ediyoruz. Ateşin kesilmesini karşı tarafın iradesinin kırılması olarak değerlendirmeden, siyasi iradenin toplumsal barışı inşa etmek için gerekli somut projelerini, kesimlerin taleplerini göz ardı etmeden bir an önce açıklamasını talep ediyoruz demişler. Bu da böyle bir haber. Güney Kore'de uzun menzili füze geliştirmiş müjdeler olsun evet. Ben onu anlamadım ama. Yani Kuzey Kore'nin çünkü çeşitli yerleri vurmakla ilgili tehditleri ve bunun üzerinden de uzun menzilli füzelere ihtiyacı var da. Güney Kore niye yapmış böyle bir şey? O da oralara ulaşsın evet. diye işte. Kuzey Kore'ye. O Kuzey Kore, ya Kuzey yakın. Kore yakın. O yüzden. Çin, Rusya ve Japonya'nın bazı bölgelerine ulaşmıyor. Amerika olmasın da yani başka hani, herhangi bir yere ulaşırsa olur. Bizim dost Kore'nin çünkü Çin, Rusya'ya da Japonya'ya füze atma ihtimali Pek yok gibi. Silahlar sussun mu istiyorsun ya Bilmiyorum. Yani. Bu silahlanma işinden herkesin gayet güzel nemalandığını düşünüyorum sadece. Başka pek bir şey bulamıyorum işin içinde. Olsun. Ne yapalım? Hoş da iki haber var. Onları da okuyalım. Hamas yönetimi kadınların kafe kafelerde nargile içmesini de yasaklamış. O da sorunu böyle çözecek herhalde. Ee, bir garip durumlar tabii. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Ama velakin Gazze'de çok yaygın bir kadınlar arasında da Türkiye'de sosyalleşmek için sık evet. kullanılan yollardan biri Türkiye'de de herhalde orada daha yoğun mu kullanılıyor da böyle bir e, takıntılı durum mu oluşmuş bilmiyorum ama e, Hamaz'ın belli takıntıları her zaman oluyor yani. Evet. Ya sonuç olarak son çok garip bir haber okumuştuk unuttum şimdi o kadar absurddi ki neyi yasaklamak istediğini hatırlamıyorum valla. Ama benim daha çok dikkatimi çeken şey mesela Gazze'nin kontrolünü haberin sonu NTV'deki. Gazze'nin kontrolünü 2007'de ele geçiren Hamas, daha önce de kadın kuaför salonlarında erkek kuaför çalışmasını yasaklamış, bir güzellik yarışmasının düzenlenmesini iptal edilmesini sağlamıştı. Ya yani Hamas ve Filistin'de olanlarla ilgili kadın hakları üzerine söyleyebileceklerimiz, kadın kuaför salonlarında erkeklerin çalışması ve güzellik yarışmaları ve nargile ise öne çıkan, ...buna da bir daha bakmakta da fayda olabilir... ...çünkü bu da bir politik tercih ama... Evet, ...burada da çok başka bir büyük boyut. bir kırılma var... ...prizma, kırılması, ışığın yani kırılması... Çünkü ...müslüman örgütler... ...kadınların kırılma. hayatlarını dara sokmaları... ...vesaire, bunlar gerçekliği olan şeyler... ...en nihayetinde ama... ...gerçekliğin gerçekten eğer mesela... ...Gazze'den bahsediyorsak küçük bir parçası... ...daha büyük bir resmi... ...kaçırıyor olabiliriz böyle hani... ...alt alta yazarken... Evet şey de var hep böyle işte mesela Catherine Ashton'da Abba Birliği'nden sorumlu işte Netanyahu'yla falan görüşmüş hatta Liberman'dan da. Onlar Hı -hı. Lieberman birbirlerini döner yapıp da hani kabine çökmemiş anlaşıldı e, İsrail'de. Türk basını bile öyle bekliyordu ama tabii i̇şte canım Filistin'de çatırtıyor. kabineyi yedik falan filan. Bu <gülüyor> Türk basını ve savaş gazları zaten çok uzun uza diye bir külliyat durumunda. Hukuk. Evet, şimdi oraya geçebiliriz zaten de şey de söyleyeceğim ee, yani Catherine açtığında diyor ki işte biraz daha gevşetin gevşettiniz iyi ama ne gevşetmesi ya yani, yani muazzam bir çarpıtma var orada yani sayılara bakıldığı zaman hı hı. bu insafsız ve uluslararası hukuka e, tamamen aykırı ambargosu İsrail'in gevşettik adı altında. Olanca vahşetiyle devam ediyor aslında. Yani gevşediği doğru ama bu gevşeme evet, bu dediğimiz şey... Kendi çok. kendi relatif şeyleri içinde evet. yapıyorlar. Şunu da hadi gevşettik diyor mesela. Şu konserveler girsin diyor mesela. Hala daha ülkede e, yani Gazze'de herhangi bir şeyin yapılanması için gerekli malzemeler dahi girebilmiş değil. İhracat yapmak yani bir şekilde Gündelik para kazanmak ihtimal dışı. Sadece üçte biri girebiliyormuş ve hiçbir ticaret meyve sebze bile satıp alıp satmadan Ama eşlinin gitmiş olması önemli. Çünkü Avrupa Birliği ta dökme kurşun operasyonundan itibaren tonla laf edip e, ancak ve ancak e, daha yeni e, gaz ye bakalım ne olmuş orada falan filan gibi şeyler söylemeye başladı. Peki soruyorum. Niye şimdi? E, Mavi Marmara'yla ile <gülüyor> alakalı mesela. Hani bunu söylemek mümkün çünkü şimdi gitmezsen sonra çok daha sıkıntılı bir hal. Bu arada Çin'de de vermemiştik Cuma evet, günü. Çin'de yani, kaldı evet. haberi bu benim. Ee, Çin hükümeti suçla mücadele için harika bir yöntem bulmuş. Adı mühürlü yönetim. <gülüyor> Onu da sevdim. Isim de güzel evet. Mühürlü yönetim güzel bir isim. Ee, tartışmaya açık bir yöntem falan demiş anTV ama niye bilmiyorum. Hiç de tartışılacak bir yanı tartışılacak. yok. Takır takır işliyor işte. Fakir mahallelerin girişlerine demir parmaklıklar takmışlar. İşte budur ya. Geceleri de kitliyorlarmış. Yürü seni kim tutar Çin? <gülüyor> Böylece Çin Komünist suç Partisi. ve hırsızlık epeyce düşmekteymiş. Çünkü zaten e, Pekin'dekiler özellikle e, şey diyormuş ya bu suç dediğimiz şey hırsızlık mırsızlık hep Pekin dışından çalışmaya gelenlerden. Tabi ya. Pekinli böyle şey yapar mı yapmaz diye Han, devam ediyor. Han Çinlisi böyle bir şey yapmaz aslında. Tabi demeye çalıştıkları aslında kabaca o ama hani. Ee, ırkçılık girmesi şimdi. Komünist ülke ayıptır diye düşündüm. Ee, Pekin'in Komünist Parti Sekreteri uygulamanın tüm şehre yayılmasını istediğini belirtmiş ve... E... Niye sadece Pekin? Niye bütün Çin değil? Pekin Komünist Parti Sekreterinden çok evet. umursayacağı şey değil. O Pekin'i düşünüyor. O, tamam, doğru, haklısın. Yani... Çin Komünist Partisi liderliğinden bir açıklama Tabii. istiyoruz. Tüm ülkeyi gerçi demir parmaklıkla kapalı bir ülke gibi ama üç aşağı beş yukarı yaşayanlar açısından bu daha böyle tatlı olsa gerek. Şu ana kadar 16 mahallenin kapısına kilit vurulmuş. Giriş çıkışlar kontrol altındaymış. Güzel. Bence yoksulları göz önünden de kaldırsınlar. Gündüz... Biz de Kürt bölgelerine böyle bir şey yapsak? Fena bir fikir. Yani şey var mesela, Genelkurmay'ın sitesindeki e, acil bildirilerden biri. Girişe yasak bölgeler, özel güvenlik bölgeleri. Uzuğunuza diye listeler uzuyor. O dağın, o eteği, bu dağın, burası, şurası, burası diye. Halbuki bu da bir yöntem olabilir. Romanlar giremez. O da olur. yani değil, çıkamaz. Buradaki <gülüyor> Çıkalım, konu konsept bunun be, doğru, üzerine. Pardon, Girilmiyor ben... değil, girilebiliyor. Pardon, ben tamamen karıştırdım mesela. <gülüyor> Yoksa irtçı olurdu, giremez, evet. hoş bir şey değil, ayrımcı ama çıkamaz, başka bir şey. Evet, o güvenlik. Tabi. Evet, şimdi gelelim. güvenlikten devam. Güvenlikten devam. Evet, bu dünkü Habertürk'te çıkan bir yazıdan kalkıyoruz ve Türk medyasının medyasını masaya yatırıyoruz, otopsi masasına. Şimdi efendim Fatih Altaylı bıktım bu kardaktan diye bir yazı yazmış dün o yazıdan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet o. gazetesinde vakti zamanında hürriyette çalışırken e, geliştirdikleri harika kardak haberi. Olay ne? 95 yılında geçiyor 1995 hı hı. bundan 15 yıl önce. O zamanlar işte Yunanistan'la savaşsak mı, savaşmasak mı, hemen mi savaşsak, ne kadar boyutta savaşsak böyle şeyler tartışılıyordu. Sar mı saklasak mı savaşsak filan evet. Böyle güzel bir ortam vardı. Ee, bu güzel ortamın parçası olarak da e, Fatih Altay'lı önemli bir rol üstlenmişti. Şimdi, Hürriyette o zaman çalışıyor. E, bu üstlendiği rolü anlatıyor. Şimdi anlattığı şey aslında gerçekten çok ilginç. Türkiye'de e, işlerin nasıl yürüdüğüne dair bence dehşetengiz bir hal ve... Nasıl e, olabilip de insanların gerçekten sorumsuzlaşabileceğini gösteren önemli bir nokta. E, şöyle olmuş. 14 senelik bir konu diyor Fatih Altaylı. Hürriyet yazı işlerinde sabah toplantısındaydık. Başta Özkök oturuyor. Ertuğrul Özkök oluyor. Fikret Ercan, Tufan, Türenç orada. Tam kadro herkes orada diyor. Amiral gemisinin güvertesindeyiz. Evet güvertede. Kaptan köşkünde pardon. Tabii kaptan köşkündeyiz. Hürriyet Haber Ajansı Genel Müdürü Uğur Cebeci de oradaymış. Uğur gündemi anlatırken bir Yunan televizyonunun kardak kayalıkları denilen ve Türkiye'ye ait olduğu iddia edilen bir yere Yunan bayrağı diktiğini anlattı diyor Fatih Altaylı. Onlar İmiye diyorlar A aynı kayalı. Ama bak bence Fatih Altaylı bu 14 senede bir şeyler öğrenmiş. Nereden dersen kardak kayalıkları denilen, Türkiye'ye ait olduğu iddia edilen gibi. Hı. Bak böyle nezaketle. var. O zaman öyle var. yazmıyormuş. Yok o zaman öyle değil o zaman vatan millet Sakarya yazıyordu sadece. Bunun üzerine yazı işlerinde Uğur takılmaya başladık. Bak Yunan gazetecilere adamlar topraklarına toprak katıyor sen boş otur bir yere bayrak mi var diye takılmalar. Ertesi gün olmuş kısa kesiyorum. Ha, öyle mi bu şey bir şaka olarak gelişmiş. Şaka şaka tamam. Uğur şaka, şaka yapmışlar. Gibi. E, Uğur Cebeci de ertesi gün gelmiş demiş ki alın işte size gazetecilik demiş. Bizim takılmalarımız üzerine diyor Fatih Altaylı. Yememiş içmemiş İzmir bürosundan cesur serti helikoptere koymuş ve kardak kayalıklarına yollamış. Cesur da inmiş Yunan bayrağını indirmiş yerine Türk bayrağını dikmiş. Güldük geçtik. Buraya kadar komikmiş hala. Sonra şakanın kaka olduğu yere geliyoruz. Sen bunu hala komik buluyor musun? Buluyor Sen, muydun o zaman da? Bizim daha haberimiz yok. Onlar kendi aralarında eğleniyor hürriyet hmm. amiral gemisi. Hmm. derken işte onların da eğlenemedi daha doğrusu bir kısmının eğlenip bir kısmının eğlenmediği nokta başlamış Fatih Altaylı Barış sever olarak bu işin nereye gittiğini fark etmiş şöyle diyor öğleden sonra gazeteye geldim yazı işleri salonuna girdim o da ne Ur Cebeci'nin diktirdiği Cesur Sert'in de diktiği bayrak gazetede tam sayfa manşet hemen Ertuğrul Özkök yakaladım abi ne yapıyoruz bu manşet savaş çıkarır bari bu kadar büyük vermesek dedim Özkök hürriyetin manşet genç... neymiş o bayrak inecek evet İnmiş zaten işte cesur, ee, sert gitmiş bayrağı indirmiş yerine bayrağı dikmiş. Ee, Özkök demiş ki Hürriyet geçmişte de benzer haberler yaptı. Hürriyet'in misyonunda böyle haberler vardır. Kıbrıs davasına da böyle sahip çıkıldı demiş. Ya yani Kıbrıs'taki e, savaş gazında da demek ki anlayamadım ne demek istedin ama. Yok çok basit. Onu da e, Ayşe Hür de bugünkü taraf gazetesinde ta, haber takibi yapmış. Arkaya dönük işte bir Hürriyet gazetesinin manşetlerinden okuyabiliyorsunuz. Bir vurduk iki junta devirdik. Vay vay vay. Kıbrıs Zamanı. Evet Kıbrıs Zamanı'nın tarihli gazetesinde Girne'den geliyorum diye bildiriyor. Hakkı Paşa selam çaktı. Harekat tamamlanmıştır. Sonra bu bir bayramdır. Evlerinize bayrak asın. Lefkoş'e düştü. Mehmetçik, Limasoğul, Magosa ve Baftan adanın içine doğru ilerliyor. İki hücum bot batırdık. Yunanistan'da isyan çıktı. Zafer, zafer manşeti. Havadan ve denizden dalga dalga inen askerlerimize Rumlar beyaz bayrak çekerek teslim oluyor. Ve bir sonraki manşet, bir sonraki günün herhalde, zaferimiz Atina'yı çökertti. O zamanlarda demek ki bire bin katma ve e, olur olmaz tüm olasılıkları gerçek görme ve hayal görme durumu varmış değil mi? Yani sanrı yeni bir şey değil. Hürriyet açısından. Evet yani Hürriyet gazetesi ama hem Ege'de hem de Kıbrıs'ta diyor şey Hür bizim de programcılarımızdandır biliyorsunuz. Hem Ege'de hem de Kıbrıs'ta Simavi'nin mirasına sahip çıktığını her zaman ispatladı. Bu işten de büyük paralar kazandı Hürriyet diyor. Ha. E i̇yiymiş güzel para da kazanıyorsa misyonlarının tamamını mi? tamamlamış oluyor. Bu hürriyetin misyonu da bota atlayıp gitmiş değil mi? Hayır hiç öyle olmamış. Ya Altaylı'nın anlattığı şeyin özü şu. Ya ben bu işlere hiç girmeyelim dedim. E, bakın savaş çıkar falan filan da dedim. Dinlemedi Özgök. Sonra dinlemekle kalmamış. Bence ile kafayı takmış. Çünkü şöyle anlatıyor. Haber aynen çıktı gazetede. Bu arada ben de Ege Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin toplantısında konuşma yapmak için İzmir'e uçtum. Ertesi gün haber çıktı ve ortalık birbirine girdi. Tam dediğim gibi. Neredeyse savaş çıkacak. Ben de İzmir e, İzmir'den dönüyorum. Havaalanında telefonum çaldı. Telefonda da Özkök. Hayli neşeli. Bak olanları gördün mü dedi. Gördüm haklı çıktım dedim. Haklı çıkmadı. Türkiye'nin çıkarlarını koruduk ve gündem yarattık. Demiş Özkök. Bodrum'a gider misin senin kaleminden yazalım olan biteni. Bence takmış kafayı. Ee, o da demiş ki vallahi ben uçağa binmek üzereyim. İstanbul'a geliyorum. Kardağa gidecek halim de yok. Üzerimde takım elbise var. Ama İstanbul'a gelip üzerimi değiştireyim hemen gideyim demiş. Ne güzel. Yani bence iyi bir gazeteci. Evet. Yani genel yayın yönetmeni gerçekten bayağı emir komutayla halledebiliyor. Bir, bir kamuflaj kıyafeti kiralayamaz mıydı orada? İzmir Havaalanı'da evet. O dönemde satılmıyordu. Belki şimdi <gülüyor> olabilir. Ardından eve gitmiş ya bir garip olaylar zinciri gerçekten Fatih Altaylı'nın başına gelen. Aylardan Ocak Karısı sormuş nereye gidiyorsun? Bodrum'a gidiyorum demiş. Ben de geliyorum. Yani nereye geliyorsun? Savaş çıkıyor ona gidiyorum. Eğlenmeyeceğim demiş. Olsun demiş. Beraber çıkmışlar yola. E, anca beraber kanca beraber. Mesela hürriyet mi ödüyor parayı? Sanmıyorum. Yani meraktan Bilmiyorum, tamamen bilmiyor. hiçbir şey bağlamaya çalışıyorum da. Ondan sonra e, foto muhabiri Ertuğrul Balıkçoğlu ve kameraman Halil İbrahim Gürer'i de alarak eşiyle birlikte eşi Hande ile birlikte yola çıkmışlar. Bir gitmişler botlar şişirliyor. Satlar yola çıkıyor. Savaş çıktı çıkacak. Ee, ben Ertuğrul ve Halil dedim ki çocuklar gazeteciler 50-60 gazeteci büyük balıkçı teknesinde dolmuş yola çıkıyorlar. O tekne karda iki saatte anca gider. Biz başka bir şey yapalım. Ve bir bakmış orada bir motor. Kimin bu demiş bakkalın. Girmiş bakkala karda gideceğiz. Olmaz demiş. O zaman sat demiş. Olmaz demiş. O zaman sen götür deyip bir fiyat söylemiş. Söylemiyor ne kadar olduğunu. Tamam demiş adam pantolonu giymiş çıkmışlar Onu kendi cebinden mi veriyor? Herhalde bilmiyorum. Kaynak da yok burada. Çünkü Ama bu, hürriyetin bu... misyonu bu. Yani bu paraları saçacak ki daha hani böyle tantanalı çıkacak olan. Hayır ben şey altı aylığımı kendi cebine. İşte o, bence veriyoruz. bu altı aylığının verdiği para değil. Çünkü işte hürriyetin misyonu dahilinde bir tekne tutup hızla goy, goy yapmak gerekiyor. Ama biliyorsun ki işte Poyraş sanıkları davasında da onlar kendi ceplerinden verip çıkmışlardı. Ha komandolar. belki diyorsun bu komandolar da kendi ceplerinden evet. olabilir bilmiyorum. Şimdi burası yazmıyor. Askerler hepsi birbirine benziyor aslında anlamadık hangi milletten bir sürü yeşil yeşil asker vardı adada diyor bizimkilerdir deyip kıyıya yanaştık birden üzerimize silahlar döndü Yunanlarmış hemen topukladık kaçıyoruz o sırada bir Yunan savaş gemisinden indirilen bir bot peşimize düştü biz hemen diğer kardağa yanaştık yakalayamamışlar yani Yunan hücum botları Bodrum'dan kiralanan motora e bu Yunan korku orkunduru... can korkusu ama zaten iki tane kaya varmış. Diğer kaya da Türk kayası. Yanlış kayaya çıkmışlar. Eğleniyoruz ya hep birlikte evet. işte. Diğer kayada bizim askerler var. Parantez. Şimdi terör örgütü üyesi olmayla suçlanıyorlar. Yanaştık kıyıya. Kayalık berbat bir yer. Hiç gelmeyin Fatih Bey dedi biri. Biz de adadan ayrılıyoruz. Sonra da e, bottan bota atlamış. Eşe Hande atla deyince. Eşinin isteği üzerine mi atlamış? Vallahi Hande atla deyince genelkurmay başkanından emir almış. Er gibi kendimi fırlattım bota doğru. Ellerim botu daha doğrusu yanındaki ipleri tuttu ama ayaklarım suda. <gülüyor> Böyle gidiyor. Asıl komando o, Fatih bence. Ayaklarını üşütmesin orada da asıl korku. Zaten o. İbo mesela Nezle kameraman İbo olay? şey demiş. Ocaktayız değil mi? Ocaktayız. Aman abi atlama düşersin bu kastü ceketle taş gibi dibe gidersin diyor. Hande ise atla diyor. Böyle bir durum. Çekip aldılar beni bota biraz kızgın. Sonra muhabbet ettik. Kardak'ta neler yaşadılar anlattılar. Silahlarını tanıttılar falan. Cesur insanlar. Evet. Hepsi. Ve haber gelip şuraya bağlanıyor ki. Nasıl bağlanıyor bilmiyorum. Son 3 satır. Üzüntüm o kahramanların şimdi terörist muamelesi görüyor olmasına. Bazıları nutuk atarken onlar canlarını vermeye hazırdı bu ülke için. Kim nutuk atarken? Mesela çiller atarken. Mesela öz kök atarken. Mesela hürriyet atarken mi? Evet. Diye düşünüyor insan. Ee, evet öyle. Öyle zaten. E tamam ne demek istiyor ki yani biz nutuk atmıyorduk mesela. Bazıları nutuk atarken onlar canlarını vermeye yani nutuk atabilen insan sayısı o kadar azdır ki herhangi bir ülkede. Çünkü nutuk atabilmek için zaten bir böyle elit olmanız gerekir falan filan. Neyse yargılanacaklarsa yargılansınlar. Adalete söz söyleyecek halimiz yok. Ama amaları var adaletin Fatih Altaylı için. Terör örgütlemeleri demeleri benim bir ağrıma gidiyor. Darbe yapacaklardı deyin Deliniz var ise o da suç. Teröristi aynı kefeye koymayın lütfen. Demiş. Hmm. Ve gerçekten beni Kardak açıklarında kas suya düşmüş gibi dibe doğru çekmiş. Ee, olay bu. Yani hakikaten gazde savaş çıkarır mı? Çıkarır. Üstüne üstlük bunun misyon da beller. Falan böyle takılınan bir ülkedeyiz. Ben de bir malumat furuşluk yapıvereyim burada. 1899 yılında <gülüyor> yılına götüreyim seni. Küba şeyde Havana limanında demirli olan hı hı. Amerikan gemisi büyük bir infilakla dağılır ve Cuba'da Havana koyunun dibine çöker. Ne olur dersin? Bir gazete olayı kovalar. Hearst meşhur. Evet. Türkiye Amerika'nın simavisı evet. Hearst gazetisi bunu İspanyollar batırdı bizim gemiyi der ve böylece Amerika Küba'yı istila eder, işgal eder ve ele zorunda geçir, kalır. zorunda kalır. Bu olay da böyle kapanmış. Yıllar sonra yalnız olayın bir sabotaj değil, Kazan dairesinde bir kaza, bir patlama oldu ortaya çıkar ama önemli değil. Hmm. Artık Küba Amerikanındır. Bu işler böyle oluyor ki bunlar da <gülüyor> misyon e, zaten. Misyon, misyon. Ama tam gazetecilik misyon dediğimiz misyonla paralel gitmek zorunda değil. Ki bence bu da doğrusu çünkü e, mevzu bahis vatansa gerisi zaten teferruat. Gazetecilik zaten bir teferruat. Evet, bir şey gazetenin adını yani. unuttum ama alt başlığı logosu şey Küba Amerikalılarındır. <gülüyor> Kubalların Küba, da değil değil mi? <gülüyor> Doğru. Niye olmaz. Ee, evet. Yani böyle bir ülkenin böyle tatlı günlerini konuşuyoruz galiba. İşimiz bu diyor Savaş yani. Evet çok güzel. Dursun Çiçek askeri cezaevindeymiş. Askeri mahkemin irticayla mücadele eylem planıyla ilgili açtığı dava duruşması nedeniyle askeri cezaevine nakledilmiş. Durum bu. Bitirelim. <gülüyor> bu şekilde... Haberleri e, hemen hemen çok da fazla bir şey dışarıda bırakmadan şey yaptık. Son olarak e, Queen grubundan We Will Rock You dinleyerek bitireceğiz. Biraz havalandıralım ortalığı. Tüm kardak kayılarına <gülüyor> gezinmiş olan Yunanlı ve Türklere mi Ad, diyelim? Adayalım ama bir sebebi de Brian Harold May'in. Gitaristi grubun Belki onun bestesi olması açısından Her, e, Brian May'in aynı zamanda Bir astrofizikçi ve yazar Olduğunda biliyor muydun Yeterince e, Zarifen kimlikli bir kişi <gülüyor> Ayrıca da çok iyi bir gitarist Olduğunda düşünüyoruz Onun doğum günü münasebetiyle 19 Temmuz'da Doğmuş 1947'de gitaristi ve astrofizikçi de, dediğim gibi Brian May için çalıyoruz. We Will Rock You. Gün Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. çıkartı.